Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve rasulihi nebiyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabiyahum bi ihsanin ila yevmiddin Ama ba'du bugün 26 Ekim 2014 Pazar Cehaleti özür görmeyenlerin yaygın şüpheleri ders serimizin birinci bölümü e, Derse başlamadan önce bir iki tembih var kardeşler onu beyan edeyim sonra başlayayım Öncelikle derneğimizin ismi neydi hatırlatın? İlim, Davet. İlim ve Davet Derneği e, de görev alan, buraya gelen tüm kardeşlere. Öncelikle teşekkür ediyorum bu orga organizasyonu düzenledikleri için. Allah subhanehu ve teala e, sizi bu davette başarılı kılsın, ayaklarınızı sabit kılsın. E, şöyle bir tembihim var. E, konu cehaletin özrünün ispatı odaklı değil konumuz. O yüzden neyi anlatacağımıza odaklanırsanız ona göre meseleyi daha iyi anlarsınız. Konu cehaletin özür olduğunun ispatı odaklı değil. Tabii ki bunun ispatına dair bir şeyler söyleyeceğiz ama konunun asıl mesele, e, noktası bu değil. Asıl bizim nokta özür görmeyenlerin şüphelerini ele alıp bunlara cevap vermek. Cevap verirken de zaten dolaylı yönden buna tabi olarak cehaletin özür olduğunu anlayacaksınız zaten. Tamam mı? Ee, o zaman onların şüphelerine odaklanacağız onların e, görüşlerinin hakikatini anlamaya çalışacağız konumuz bu tamam mı kardeşler ikinci tembih bütün şüphelerini ele almayacağız şüphe bitmez en önemli gördüğümüz şüpheleri biz çürüttükten sonra geriye kalan şüpheler tabir sayısıyla pasif kalır zaten ee, üçüncü tembih e, soru sormamanızı istiyorum ta ki ne zaman tüm seri bitecek ondan sonra fırsatta bulursak bir saat bir, saat, bir buçuk saatlik bir soru e, e, halkası yapabiliriz ee, not almamanızı tavsiye ederim. Odaklanın sadece. Çünkü zaten yetişmez not almak. Ee, yetiştiremezsiniz. Hem de konsantre bozulur. O yüzden e, not almamanızı tavsiye ederim. Dileyen daha sonra kayıttan zaten takip edip notlarını alabilirler. Ee, başka? Evet. Tekfirin engelleri nedir? Şartları nedir? Ne zaman tekfir edebiliriz? Hiçbirisine ne yapmayacağız arkadaşlar? Girmeyeceğiz. Konumuz bunlar değil. Sadece cehaleti özür görmeyenlerin şüphelerini ele alacağız. Onu da beyan edeyim. En önemli nokta, son tembih, en önemsediğim nokta, bütün dersin en iyi şekilde anlaşılabilmesi için üzerine bina edeceğimiz bir husus var kardeşler. Şimdi cehaleti özür görmeyenlerin yaygın görüşü nedir? Bunu çok kısa bir anlatmak istiyorum. Bakın kardeşler, cehaleti özür görmeyenler dünya ile ahiret ahkamını ne yapıyorlar? Ayırıyorlar. Diyorlar ki biz şirk işleyen herkese dünyada ne deriz? Müşrik. Hiç, hiç hüccet ulaşmasa da, hiç hüccet ikame edilmese de biz dünyada ona ne, ne deriz? Müşrik deriz. O yüzden bizim için bir problem değil diyorlar zaten bu. Yani biz müşrik diyoruz çok büyük bir zulüm etmiyoruz karşı tarafa. Zaten ahiretlerine hükmetmiyoruz. Zaten cehenneme gireceksiniz demiyoruz. Biz sadece sen şirk işlediğin zaman ne olursun? Müşrik olursun. Ahiretteki hükmün hücret ikamesinden sonradır. Mesela en basit bir örnek vereyim. Şimdi Amazon ormanlarında hiç İslam'ı duymayan insanlara biz ne deriz kardeşler? Müslüman diyebilir miyiz? Yok. Dünyada ya Müslüman var ya da kafir var. Ortası var mı? Yok. Müslümandan var mı ortası? Mesela sorayım var mı ortası? Müslümanla kafirin ortası var mı? Yok. Yani e, mümin veya kafirden başka üçüncü bir sınıf var mı? Asla. Hiçbir sınıf bulamazsınız. Var mı? Üçüncü bir sınıf var mı yeryüzünde? Ya bazı insanlar vardır mümindir, bazı insanlar vardır kafirdir. Üçüncü bir sınıf var mı? Yok. Bulunmaz. Dolayısıyla biz bu adamlara yani münafık falan bunlar hepsi kafirin sınıflarıdır. Yani yok. Münafık da kafirin cinslerinden bir cinsdir. Sonuçta ya mümindir ya kâfirdir. Mümin diyebilir miyiz Amazon Ormanı'nda peygamberi iman etmemiş bir insana? Geriye ne kaldı? Kâfir kaldı. Dolayısıyla biz yeryüzünde İslam'ı seçmemiş herkese ne hükmü uygularız? Kâfir hükmü uygularız, müşrik hükmü uygularız. Ahiretteki durumu ise? Allah'a kalmıştır. Kendisini İslam'a nispet edip de şirk, koşlayan, şirk koşan herkese de biz ne deriz? Müşrik deriz. Hüccet ikamı olsun veya olmasın. Nasıl zina fiilini işleyen zinakar ise, hırsızlık fiilini işleyen hırsız ise, vurma fiilini işleyen vuran ise, şirk işleyen de müşriktir diyorlar. Tamam. Dolayısıyla biz onlara müşrik deriz. Ahiretine Hükmetmek için ise hüccet ikamesi şart. Şu anda dünya üzerinde cehaleti özür görmeyen, insanları tekfir et, edenlerin ya, yaygın görüşü bu konu üzerine bina edilmiştir. Vardır bazıları diyen, direkt ahiretine de bunlar asli kafirdir, bunlar kesinlikle cehenneme girecektir diyen ama yaygın görüş, bakın bunu ifade etmek istiyorum. Necdi ulemalar bu görüştedir mesela. İşte Muhammed ibn Abdülahab ve eshabı. Yeryüzünde şirk işleyen herkesi ne yaparlar? Müşrik görürler. Herkese müşrik görürler ve müşrik muamelesi uygularlar. Buraya da dikkat çekeyim. Bakın dünyada müşrik muamelesi uygularlar. Yani dünyada ne, nedir müşrik muamelesi? Selamla alakalı, namazını kılmayız değil mi? Kızalıp vermeyiz, miras olayı düşer. Başka? Kefenlenmez, yıkanmaz, cenaze namazı kılınmaz. Sadece ölüm hariç diyorlar. Onu da ne yapar? Kadı yapar. Dolayısıyla şu anda bir tasavvufçu düşünün istigasede bulunuyor ölüden yardım bu adam direkt dünyada müşrik deriz hiç hüccet ulaşmasa bile hiç duymasa bile demeyiz bu ahirette cehenneme girecek çünkü ücret ikamı olmamış olabilir tamam ama buna biz ahirette kafir muamelesini ne yaparız uygularız kız alıp vermeyiz arkasında namaz kılmayız kıldıktan sonra baktık ki müşrik çıktı namazımızı iade ederiz vesaire vesaire Kefenlenmeye cenaze namazını kılmayı çünkü nedir müşriktir görüşleri bunun üzerine bina ediliyor biz siz ediyorsunuz dendiğinde de onlara diyorlar ki ya bu çok büyük bir şey değil aslında. Biz sadece adamla muhatap olmuyoruz kardeşim. Adam müşriktir. Zaten biz demiyoruz sana ateşe gireceksin. O kadar büyük zulmettiğimiz yok. Ha Büyük ihtimal ateşe gireceklerdir diyorlar ama girmeye de bilir ücret olmadığı için. Tamam. Mesela Kur'an'da ne var? Eğer bir müşrik sana senden eman dilerse Allah'ın kelamını işitinceye kadar ona eman ver. Bir müşrik geliyor bize şeriat ülkesi mesela. Diyor ki ben Allah'ın kelamını işitmek istiyorum ona güven vereceğiz. Allah'ın kelamını anlatacağız. Ondan sonra onu yerine tekrar güven içerisinde götüreceğiz. Allah böyle diyor ayette. Şimdi Allah'ın kelamını işitinceye kadar bir müşrik diyor. Doğru mu? Bak Allah'ın kelamını işitmeden önce ne ismini verdi buna? Müşrik. Demek ki hiç Allah'ın kelamını işitmese de, hiç ücret ulaşmasa da müşriktir. Görüşleri bu. Bunu bileceğiz. Bunu bak zihnimizin bir tarafından yani bir an bile çıkarmayacağız ki bu söyleyeceklerimizin hepsi bunun üzerine bina olunacak. Tamam. Bu tembihlerden sonra. birinci şüpheyi ele alıyoruz kardeşler bakın Mekkeli müşrikler cahildi buna rağmen Allah onları tekfir etti onlara müşrik dedi şimdi biz Kur'an'a baktığımızda kardeşler Allah kafir sınıflarını çeşitli sınıflar işte müşrik münafık değil mi kafir sınıflarını cahil bilmeyen akletmeyen değil mi anlamayan duymayan, görmeyen şeklinde vasıflarla vasıflandırıyor. Buna rağmen onlara ne diyor? Müşrik diyor, kafir diyor. Doğru. Demek ki insan cahil de olsa neymiş? Müşrikmiş, kafirmiş. Anladınız mı şüpheyi? Anlamayan varsa tekrarlarım. Sadece şurada soru sorabilirsiniz. Onu hatırlayayım, hatırlatayım. Anlamadığınız yerde. Tamam. Buraya kadar bir problem var mı? Allah bu insan sınıfına kafir bunlara kafir dedi, müşrik dedi. Anlamayan dedi, duymayan dedi. Buna rağmen onları ne yaptı? Tekfir etti. Demek ki bugün de aynı şekilde şirk işleyen, işleyen herkes cahil de olsa nedir? Müşriktir. Şimdi ders usulümle de alakalı bir şey anlatmak istiyorum kısaca. Her şüpheye dolaçlama bir cevap vereceğim kendimden. Yüzeysel bir cevap. Ondan sonra benim şu anda hazırlamış olduğum tekfirle alakalı bir e, kitap var. O kitabın özetinden siz, size kitabı olarak meseleleri ne yapacağım kardeşler anlatacağım tamam, tamam. varay komut selamullah. Dediğim gibi bu kitabı kitabı özet olarak ne yapacağım size anlatacağım ben inşallah. Şimdi birinci şüpheyi anladık diyoruz ki bakın kardeşler hiç cehaleti özür görmeyen insanlarla oturup kattınız mı? Böyle hiç böyle tartıştınız mı? Mutlaka tartışmışsınızdır değil mi? Genelde hep şu ifadeyi kullanırlar. Ya bir insan Allah'tan başkasına ibadet edilmeyeceğini bilmeyecek de neyi bilecek? Yani ibadette de özürse yani bu insandan biz daha ne bekleyebiliriz ki? Ya bütün din zaten bu ibadet üzerine kurulmuş doğru mu? Böyle diyorlar. Şimdi bakın kardeşler size önce bir husus anlatacağım. Meseleyi onun üzerine bina edeceğim. Düşünün ki ben bir ile tartışıyorum. Eşari kim isim sıfatlarda bize mukarefet eden insanlar değil mi bunlar? Eşariler bize mukarefet ediyorlar. Ben şimdi onunla tartıştığım zaman mesela Allah'ın nerede olduğuna dair onlar ne der Eşariler? Allah Azze ve Celle zamandan, mekandan bu şekilde münezzehtir derler. Ne alemin içinde, ne dışında, ne sağda, ne solda, ne aşağıda, ne yukarıda. Şimdi ben diyorum ki mesela bir tekfirciye ben bununla tartıştım. Hüccette ikame ettim belki. Niçin bu adamı tekfir etmiyoruz? Değil mi? Mesela Allah'ın uluvunun inkarı da seleften küfürdür diye bir sürü nakil var. Doğru mu? Allah'ın yukarıda olduğunun, inkarının küfür olduğu. Bu insanı neden tekfir etmiyoruz? Sebep ne diyorlar biliyor musunuz? Tek bir gerekçeleri var. Bu hafî meselelerdendir. Yani ne gizli meselelerdendir? Çok açık meselelerden değildir. Bu gizli bir mesele olduğu için biz ona ne yapmıyoruz? Tekfir etmiyoruz. Ama ibadet çok çok açık bir mesele. Şimdi kardeşler, ben bir tasavvufçuyla tartışıyorum. Ona diyorum ki, Aynı şekilde eşari değil bu tasavvuşu. Onunla da aynı şekilde tartışıyorum. Allah'ın uluvunu. O da inkar ediyor. Tekfir ediyor musun diyorum cehalete özür görmeyenlere. Yok onu tekfir etmiyoruz. Onu ibadetten dolayı ne yapıyoruz? İbadetteki şirkten dolayı ne yapıyoruz onu? Tekfir ediyoruz diyorlar. Tamam Şimdi bakın kardeşler. Ben bir ile tartıştığım zaman Allah nerededir diye. Ne diyorum eşariye? Ya bu o kadar açık bir mesele ki çocuğa söylesen. Bilir diyorum bak ile tartıştığım zaman Apaçık bir mesele oldu Doğru mu veya bir tekfirci ile Tartıştığı zaman ne der ona Ya bu apaçık mesele çocuğa söylesen bile bilir Benle tartıştığı zaman ben cehaleti özür gören bir Selefiyim ya Benle tartıştığı zaman ne oluyor bu mesele Yani Allah'ın uluvda olması Meselesi gizli kalıyor Anladınız benle tartıştığı zaman gizli kalıyor Çünkü ben ona hücretle geleceğim Diyeceğim ki sen neden uluvdan dolayı tekfir etmiyorsun Doğru mu Uluv meselesinden dolayı neden? Çünkü tekfir etse bütün ümmeti karşısında görecek İbn-i Hacer İmam Neve bunları tekfir etmek zorunda. Sıkışıyor diyor ki bu gizli meselelerdendir o yüzden tekfir etmiyoruz. Eşari ile tartıştığı zaman gizli meselelerdendir. Ama aynı zamanda bakıyorsun başka makamda o sana diyor ki ya çocuğa sorsan Allah nerede? Bilir diyor. Doğru mu? Şimdi bakın kardeşler. Şimdi aynı tekfirci, aynı tekfirciyi düşünün, benle tartıştığı zaman Mekkeli müşrikler ne oluyor kardeşler? Cahil oluyor, buna rağmen Allah tekfir ediyor. Doğru mu? Mesela bir tekfirci, benle tartıştığı zaman Mekkeli müşrikler nedir? Cahildir. Doğru mu hocam? Mekkeli müşrikler cahildir. Buna rağmen Allah ne yaptı onu? Tekfir etti. Peki aynı Mekkeli müşrik, aynı tekfirci. Bir tasavvufçuyla taştığı zaman Mekkeli müşrik ne oluyor? Alim. Ya diyor ki onlar bile sizden La ilahe illallah'ı daha iyi anladı. Doğru mu? Şimdi şu Mekkeli müşriklerin kimliğini bir koyalım ortaya kardeşim. Bunlar cahil midir? He? Yoksa alim midir? Bir gariban tasavvufçu buluyorlar. Mekkeli müşrik süper biliyordu La ilahe illallah. Bizim şu anki bütün Müslümanım diyen bu müşriklerden çok daha iyi biliyor. La ilahe illallah deyin dediği zaman Resulullah hepsi ayağa sıçradılar. Bunlar süper biliyordu la ilahe illallah. Tasavvufçuyla taşıdığı zaman allame oluyor Mekkeli müşrikler. Benle tartıştığı zaman Mekkeli müşrik cahildi. Buna rağmen Allah ne yaptı onları? Tekfir etti. Şimdi kardeşler gerçekten Mekkeli müşrikler cahil miydi? Asla. Mekkeli müşrikler asla cahil değildi. O yüzden peygamberin getirmiş olduğu davetin aslını çok iyi biliyorlardı. O yüzden Resulullah amcasına... Ey amca bir kelime söyle de Allah'ın karşısına hüccet olarak geleyim dediğinde oradaki hepsi ne yaptı? Dediler ki 10 kelime olsun söyleyelim. Bir kelime mi? Söyle 10 kelime olsun söyleyelim. Resulullah la ilahe illallah deyin dediğinde hepsi ne yaptı? Ayağa sıçradı. Ayağa sıçrarken bir ifade kullandılar. Allah Kur'an'da onu kıssa ediyor bize. Ne dediler? Sen bu bütün ibadet edilenleri tek mi kıldın? Bak nasıl biliyorlar la ilahe illallah'ı. Ne dediler? al alihete ilahen vahide. Sen bütün bu ibadet edilenleri Tek bir varlığa mı hasrettin? Bak nasıl biliyorlarmış la ilahe illallahı? Bunların neresi cahilde Allah tekfir etti? Doğru mu? Tasavufçuyla tartıştığın zaman alim oluyor. Benle tartıştığın zaman cahil oluyor. Peki Allah'ın katındaki durumları ne? Bunlar biliyorlar dökme. O yüzden la ilahe illallahı süper biliyorlardı bu sizin tabirinizle. Bugünkü bütün Türkiye toplumu bu müşrik sizin dilinizle. Bu müşrik Türkiye toplumundan daha iyi biliyorlarmış bunlar. O zaman bunlar cahil. Değildi. O zaman bu şüphe ne oldu kardeşler? Havada kaldı. Hatta bakın bu Mekkeli müşrikler ne diyorlardı biliyor musunuz? Bugün la ilahe illallah di diyen ama ibadette şirk koşan bir Müslümana mesela işte camide önün ön safta yaşlı bir amca. Sabah namazına böyle Allah'a cennete gireceğim diye hepimizden önce koşmuş amcaya sorsan. Desen ki amca bak sen Allah'tan bu da amca da diyelim istigase yapan, ölülerden yardım isteyen bir insan. Desen ki amca sen Allah'tan başkasına ibadet ediyorsun desen ne der? Bastonla seni kovalar. Doğru mu? Kabul etmez. Neden? Çünkü yaptığının ibadet olduğunu asla bilmiyor. Doğru mu? Yaptığının ibadet olduğunu kabul etmiyor. Bilmiyordan ziyade kabul de etmiyor zaten. Doğru mu? O zaman demek ki kardeşler bunların durumu ne? Çok farklı. Ama Mekkeli müşrikler Allah'tan başkasına ibadet ettiklerini kabul ediyorlar mıydı? Mekkeli müşrikler kabul ediyorlardı İbadet olduğunu da biliyorlar mıydı Yaptıklarının Allah'tan gayrısına Biliyorlardı Allah Kur'an'da ne diyor La na'buduhum illâ ila İllâllâhi zulfe Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ne yapıyoruz Onlara ibadet ediyoruz diyorlardı Görüyor musunuz farkı Hiçbir alaka yok Yani Mekkeli müşrikler la ilahe illallah'ı biliyorlar Allah peygamberin ne söylediklerini biliyorlar Peygamberi reddediyorlar İslam'a girmiyorlar ibadet çeşitlerini biliyorlar yaptıklarının putlara karşı yaptıklarının Allah'tan gayrısına ibadet olduğunu biliyorlar ve peygambere diyorlardı ki ya Muhammed bak sen bizden ne istiyorsun biliyor musun? Sadece Allah'a ibadet etmemizi istiyorsun. Ve bizim bu yaptıklarımız da ibadet biz bunları da kabul ediyoruz ama buna rağmen Allah'tan başkasına yapıyoruz diyorlardı Mekkerim şükler. Bu kadar açık. Delil La ne'abuduhum illa li yukarribune illallah hizulfa. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Buraya kadar reddiye babından çünkü her babta söyleyeceğim. Buraya kadar reddiye babından getireceğiniz bir şey varsa onun kısaca münakaşasını yapalım. Kafanızda bir şüphe kalmasın. Ben diyorum ki, vurguluyorum, Mekkeli müşrikler asla ve asla cahil değildi. Tevhidin aslını çok iyi biliyorlardı ve Allah'tan başlığında ibadet edileceğini de iddia ediyorlardı. Ve Muhammed'i de reddettiler, İslam'a girmeyi reddettiler. Bu kadar fark var günümüzdeki insanlarla. Günümüzdeki insanlar ise la ilahe illallahı süper biliyorlar. Aynı şekilde birazdan ispatlayacağız onu. Çok iyi biliyorlar. İbadeti sadece Allah'a has kılmasını kabul ediyorlar. Sadece ibadetin cüzlerini bilmedikleri için ki o la ilahe illallah bilmemedikleri anlamına gelmiyor. Çünkü bugün bile biz yeni bir tane sünnet namazı öğreniyoruz. Doğru değil mi? Eğer ibadetin her cüzünü bilmek gerekiyorsa la ilahe bilmek için o zaman biz de yandık. Tamam. Dolayısıyla bugünkü insanlar sadece Allah'a ibadet edilir diyorlardı. Müslümanlar farkı söylüyorum. Yalnızca Allah'a ibadet ediyorlar bunu kabul ediyorlar. Sadece ibadetin bazı cüzdeni bilmedikleri için başkalarına ne yapıyorlar? Sarf ediyorlar. Buraya kadar bir şüphe var mı? Bir sıkıntı var mı kardeşler? Şimdi genel cevaba bakalım kardeşler. Bu bir özel cevaptı. Genel cevaba bakalım. Bakın. Genel cevapta diyoruz ki Allah önce şöyle bir soru atıyoruz. Diyoruz ki buna rağmen kardeşler yani bu Mekkeli müşrikler bildiği halde Kur'an'ı anladıkları halde, birazdan onları da ispatlayacağız. Anladıkları halde, aklettikleri halde, neden Allah bunlara cahil, bu kafir sınıfına cahil, anlamayan, bilmeyen, akletmeyen çeşitli vasıflar verdi Kur'an'da? Şimdi biz az önce ispatladık, bu çok açık. Mekkeli müşriğin cahil olmadığını ki bunu tekfirciler farkına varmadan zaten söylüyorlar. O yüzden bir tasavvuçuyla tartıştıkları zaman ne diyorlar ona? Ya Mekkeli müşrikler bile la ilahe illallah süper biliyordu. Demek ki Mekkeli müşrikler cahil değil. Buna rağmen neden Allah bunlara cahil ismini verdi? Neden e, akletmeyen, anlamayan, kör e, dilsiz ismini verdi? Şimdi buna dair buradan bir şey okuyacağım size kardeşler. Bakın Allah Kur'an'da kafir sınıf kafir sınıflarına cahil, bilmeyen, akletmeyen, anlamayan derken bildikleri halde amel etmeyenleri kastetmiştir. Cahil kime deniyormuş? Bildiği halde amel etmeyenleri. Mesela diyelim ki ben namazın farz olduğunu biliyorum. Değil mi? Bildiğim halde amel etmiyorsam Allah katında ben neyim? Cahilim. Dolayısıyla Mekkeli müşrikleri Allah neden cahil dedi? Onlar bildikleri halde, anladıkları halde, duydukları halde tabi olmadıkları için, amel etmedikleri için Allah onlara cahil demiştir. Benim iddiam bu. Benim iddiam değil bu. Ehli sünnetin icmasının iddiası bu. Bunların cahil ol diye bilmeyen diye vasıflandırılmalarının sebebi bunların bildikleri halde yüz çevirmelerinden dolayıdır. Bunlar bildiler sonra yüz çevirdiler ondan sonra Allah da kalplerini mühürlediler bu sefer hiç anlamamaya başladılar. Tamam. Bizim gerekçemiz nedir? Budur kardeşler. Şimdi dedik ya Allah bunlara çeşitli vasıflar verdi ama o vasıflar bizim anladığımız manada e, cahil değil. Şimdi bunu İyice anlamanız için kardeşler e, dilin yapısına dair yani Türkçe dilinin ve diğer dillerin yapısına dair bir ön mukaddeme vermek istiyorum. Bu ön mukaddemeyi çok iyi anlarsanız meselenin fıkına hakim olursunuz kardeşler. Bakın bu ön mukaddemeyi çok önemsiyorum. Şimdi bakın bizler beşer kimseler olarak bu sözlerime dikkat edin. Zihnimizde oluşturduğumuz anlamları, olguları karşı tarafa anlatmak istediğimizde, muhataplarımıza ifade etmek istediğimizde bunu kendi dilimizdeki kelimeleri bir araya getirerek yaparız. Doğru mu? Mesela diyelim ki buradan bir araba geçti hızlıca. Bu benim şimdi zihnimde oluştu bu anlam değil mi? Anlam olarak bir arabanın hızlı geçmesi benim zihnimde oluştu. Ben bunu diyelim ki hocama ifade etmek istediğimde kelimeleri bir araya getiririm ve cümle yapıları olarak ne yaparım? Zihnimde oluşturduğum o anlamı ifade ederim karşı tarafa, muhatabıma. Doğru mu? Dil, dil bu şekildedir. Ve biz kardeşler dilimizle sarf etmiş olduğumuz bu kelimeleri birer anlam ifade etmesi için koymuşuzdur. Her kelimeyi biz birer anlam ifade etmesi için koymuşuzdur. Mesela bardak demişizdir. Niçin? Şu nesneyi ifade etmesi için. Masa demişizdir. Niçin? Şu nesneyi ifade etmesi için. İnsanoğlu kullandığı dili dildeki kelimeleri belli bir anlamı ifade etmesi için ne yapmıştır? Koymuştur. Şimdi mesela korku deriz. Değil mi? Bu bir duygudur. Ne işte kanın damarda bir sebep sonucu kanın damarda harekete geçerek değil mi? Kalpte oluşturduğu bir duygunun ismini ifade etmek için biz ne deriz? Kork korktum deriz. O adam da anlar. Bunun kanımda bir şey kaynadı. Kalbine bir duygu geldi. Onu kastediyor diye. Bunu ne yapar insan? bilir. Her kelimeyi biz bir anlam ifade etmesi için kurmuşuzdur. Bunu aklımızda tutalım. Ve şunu da biliyoruz ki kardeşler biz, kullanmış olduğumuz her bir kelime kendi dilimizde çeşitlilik arz eder. Mesela ne gibi? Eş anlamlı kelimeler. Doğru mu? Mesela ne deriz? Eş anlamlı kelime. Al ve kırmızı. Bunlar eş anlamlı kelimeler. Başka? Zıt anlamlı kelimeler. Ne gibi? Yakın uzak. Değil mi? Sıcak, soğuk, siyah, beyaz. Çok anlamlı kelimeler. Mesela yüz kelimesi deriz. Bir sürü anlam var. Suda yüzme, insan uzvu olarak yüz, rakam olarak yüz, at deriz. Bir şeyi atma emri, hayvan bildiğimiz at. Değil mi? Bunu ifade etmek için. Bunlara ne denir kardeşler? Çok anlamlı kelimelerdir. Peki bu çok anlamlı kelimelerin hangi anlama geldiğini nereden anlarız? Mesela ben yüz desem sussam. Hangisini kastettiğimi nereden anlarsınız? anlay. Yok sadece yüz deyip sussam anlayamayız. O yüzden Ala abi'nin dediği gibi cümlenin gelişinden ancak cümlede anlarız bunu. Buna siyak sibak deriz cümlenin akışı. Mesela ne diyoruz? Suda yüz dediğimde oradaki yüzün ne olduğu belli mi? Belli. Değil mi? Mesela bana 100 lira ver dediğimde oradaki 100 belli. Doğru mu? Suda yüz dediğim zaman yüzün çok soluk görünüyor dediğim zaman, değil mi? Bunların hepsi cümlede Farklı anlamlarda kullanılıyor. Cümlenin akışına göre e, biz kelimeyi değerlendiririz. Şimdi en önemli nokta kardeşler. Bazen tek bir kelime yine bir şehirde farklı bir anlama, başka bir şehirde başka bir anlama. Hatta bir kelime bir ortamda farklı aynı şehir içerisinde belki de aynı mahalle içerisinde bir kelime farklı ortama göre farklı kastedilir. Başka bir ortama göre farklı anlam kastedilir mesela diyelim ki bir örnek vereceğim size şimdi bu olguları anlatıyorum ya dilin yapısına karşı bir noktaya geleceğim tamam diyeceksiniz iş bitti orada o yüzden bunu iyi dinleyin bakın dilin yapısına yönelik bazı anlamlar verdim size bu bütün dillerde böyledir kardeşler neden bütün dilleri bildiğimiz için değil yani bir sürü dil var ama neden bütün dillerde böyledir diyoruz fıtri olduğu için oradan biliyoruz şimdi bakın mesela fare kelimesini düşünün kardeşler Burada bir bilgisayar var bozuldu. Necmi abiye diyorum ki Necmi abi fareye ihtiyaç var. Hemen gidelim bir yerden alalım. Acil dersimiz var. Tamam. Gidiyoruz bir dükkana. Adama diyorum ki bir tane fare satın almak istiyoruz. Bilgisayar parçalarının satıldığı bir dükkana. Tabii beyefendi diyor. Nasıl bir şey istersiniz? Diyoruz ki normal bir şey olsun. Yani çok pahalı bir şey olmasın. Normal fiyatta o orta fiyatta bir şeyler olsun. Tamam diyor. Çıkarıyor böyle hemen çekmeceyi açıyor. Kuyruğuyla bir tane fare bırakıyor. Bildiğimiz hayvan var ya böyle canlı canlı. Şimdi kardeşler ben satıcıya ne dedim? Bir fare istiyorum. Onun gereği olarak o ne koydu oraya? Bir tane hayvan koydu. Doğru mu? Şimdi onun şöyle bir itiraza hakkı var mı? Ben sen benden bir fare istiyorum dedin. Ben de o cümlenin gereğini yerine getirdim. Git sözlüğe bak fare bildiğimiz bu Ne delalet ediyor dese. Haklı mıdır yoksa burada alıcı mı haklıdır satıcı mı haklıdır? Alacak. Alıcı haklıdır. Neden? Çünkü o ortamda fare dediğin zaman ilk hamledilecek anlam nedir? O ortama göre, oranın örfüne göre bilgisayar parçalarının satıldığı örfte fare nedir? Bildiğimiz bilgisayar parçası cihaz. Doğru mu? Tersten düşünelim. Bir laboratuvardayız, ben profesörüm, hayvanlar üzerinde deney yapıyoruz. Ve bir aşı geliştirmişim, fare üzerinde deneyeceğiz. Asistanıma diyorum ki git bir tane fare getir, onun, üzerinden, onun üzerinde aşıyı deneyelim. Gidiyor mouse bildiğimiz bu bilgisayar parçasını koyuyor, buyurun hocam diyor. Aşı yapabilirsiniz. Bu asistan yerilmeyi hak etmiş midir? Etmiştir. Bir fare getir cümlemin gereğini yerine getirmiş midir? Getirmemiştir. Şimdi bakın. Bırakın Müslümanların, bırakın Türklerin, Arapların, diğer dillerin dünyada gelmiş geçmiş tüm insanların ortak ittifakıyla. Her kelime kendi örfüne göre değer kazanır. Her kelime kendi örfüne göre değer kazanır. O örfte, o kelime ne anlam ifade ediyorsa... İlk önce ona hamlonlu. Buraya kadar anladık mı? Şimdi bakın işte diyorum ki kardeşler. Allah Kur'an'da cahili Kur'an'ın örfüne göre anlayacağız. Her örfte. Doğru mu? Allah Kur'an'da cahili bilip de amel etmeyenler için kullanmıştır. Yani gerçekten bunlar cahildi. Hiçbir şey bilmiyordu. Buna rağmen Allah onlara müşrik dedi. Böyle bir şüphe batıldır. Tamam. Neden? Şimdi inceleyeceğiz. Kur'an'da Bilmeme, akletmeme anlamları hakkı bildiği halde yüz çevirenler hakkında kullanılmış bir ifadedir. O zaman cahil kelimesini biz kendi direkt Türkçedeki sözlüğe göre değil, Kur'an'daki kullanıldığı örfe göre bakacağız. Aynı o laboratuvar ortamında veya o bilgisayar parçalarının sattığı git sözlüğe bak dediğinde oturmuyorsa oraya uymuyorsa, o adamı dövsen bile satıcıya haklısın sen. Nasıl önüne fare koyarsın dedi Veya ben profesör olarak asistanımı kovsam haklıyım o örfe göre. Asistanım şöyle bir itiraz bulunamaz ki. Hocam git sözlüğe bak farenin olduğu belli diyemez bana. O örfe göre değer kazanır. Bunun gibi yüzlerce binlerce örnek verebiliriz. Bu kayde tefsir usulünde de bir kaydedir zaten. Mesela inşallah işte bizim e, İmam Ahmet Vakfı açıldığında tefsir usulü derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunlara zaman zaman değindik. Çok değindik. Ama daha geniş şekilde hep bu kaydeler gelecek. Bunlar Ehl-i Sünnet alimlerinin de ittifak ettiği kaydedir. Zaten akıl bunu zaruri olarak kabul eder. Akıl bunu zaruri olarak kabul eder. Safa ile Merve arasında say ettiğim dediği zaman bir insan ne anlar? Adaka dedim ben Safa ile Merve arasında sayedeceğim. Ya Rabbi dedim. Tamam. Sonra bir tane Safa ile Merve kız buldum arasında say diyorum olmaz. Örfte neye hamle olunursa ona göre hamil olunur. Sen adağını yerine getirmezsin. Bu fıkıh usul kitaplarında da bir kaydedir. Hakim ona göre değerlendirir insanları. Hakim ona göre değerlendirir. O yüzden alimler lugatı üçe bölmüştür. Bir şer'i hakikat, şer'i yani lügavi bir şer'i lugat, iki örf'i lugat, üç şer'i örf'i ve lügavi lugat olarak hakikat olarak üç ayrılır. Bazen kelimeler şeriatta bir anlamda kullanılır, aynı kelime örfte farklı anlamda kullanılır, aynı kelime lugat'ta farklı anlamda kullanılır. Mesela iman gibi kardeşler. İman kelimesi tasdik demektir, doğru mu? Bir şeyi tasdik ediyorsun. Buradan adam geçti, iman ettim yani tasdik ettim. Cehmiye geldi ne dedi? Amel imandan değil, doğru mu? Bunu, buna gerekçe olarak ne diyorlar biliyor musunuz? Çünkü diyorlar iman lugat'ta ne demek? tasdik etmek. Ben de Allah'a Resulüne, Meleklerine, Peygamberine inandığım zaman amele gerek yok. Ne yaptılar? Sözlük anlamını aldılar. Şimdi Allah imana Kur'an'da namazı, amelleri de eklemiştir. O zaman imanın şer'i anlamı ne? İşte dille ikrar, kalple tasdik, azallarla amel. Şeriat çünkü tasdik kelimesini amelleri de yüklemiş. Sözlük anlamı ne? Sadece inanmak. Doğru mu? Şimdi sözlük anlamı ile şer'i anlamı çatışırsa hangi anlam mukaddemdir? Hangi anlam önceliklidir? Şer'i şer anlam. Tamam? Biz cehmeyi buradan reddiye veririz. Eğer derse ki yok lugavi anlam o zaman ben kardeşim Safa ile Merve arasında Kabe'ye gitmem. Neden? Çünkü lugata bak Safa safiyet demek, mürüvvet de e, o da aynı şekilde hayatını düzgün idame ettirme demektir. Ben o zaman hayatımı düzgün ifa idame ettirdiğim zaman bakın dikkat edin. Bu ayetin gereğini yerine getmiş, getirmiş olurum. Allah hac edin diyor. Haç tartışma. Ben bir kafile tartıştığım zaman hac etmiş olurum. Lugatta tartışma demek. Cehmiye zorunlu kabul edecek şer'i anlam diye. Lugavi ve örf'i anlamı ki bütün 70 şurka kabul eder bunu. O zaman şer'i anlam ile sözlük anlam çatışırsa hangisi ön alınır? Şer'i şer anlam. Keza şer'i anlam ile lugat anlamı çatışırsa hangi anlam alınır? Yine şer'i anlam. Şer. Peki örf'i anlam ile lugat anlamı çatışırsa? Örf'i örf anlam. Az önce laboratuvardaki örneği verdim. Oranın örfüne göre. Sözlükte evet fareye baksan bu cihaz daha icat edileli çok olmadı. Ama ondan önce de fare kelimesi vardı. Sözlüğe gitsen hayvan gelir belki haklı ama örfte yerine göre değer kazanır. O zaman örfi hakikat ile sözlükteki hakikat çatışırsa hangisi önüne alınır? Ör. Örf. Örf. Tamam. Bütün bunları anladıktan sonra kardeşler bakın. Bazen ama dikkat edin buraya. Bazen bir delilden dolayı örfi hakikat şey e, lugavi hakikat şer'i hakikatın önüne geçebilir. Mesela Allah Kur'an'da namaz kılın diyor. Namaz lugatta nedir? Dua demektir. Doğru mu? Dua. Mesela açıyorsun ya Rabbi bana ev ver araba ver. Namaz lugatta dua demektir. Salat. Şimdi Allah namaz kılın dediğinde hangi kelimesi önceliklidir? Ne dedi kaydemiz? Şer'i anlamı önceliklidir. Şer'a namaz nedir? Tekbirle başlayan, selamla biten özel fiiller ve Sözler barındıran bir ibadetin ismidir. Allah namaz kılın dediği zaman sözlük anlamına mı hamledeceğiz, şeriat anlamına mı? Şerat şerat şerat ama. ama bir delil bulunursa bazen şeriat anlamı yerine sözlük anlamını kastederiz. Peygamber'e ne diyor? Onlara salat eyle, namaz kıl. Bizim Türkçe terli. onlara namaz kıl, senin namazın sükunettir. Yani onlar için dua et. Çünkü peygamber Allah'tan başkına ibadet eder mi? Etmez. Bu karine neyi gösteriyor bize? Buradaki salat kelimesinin sözlük anlamı şey e, şer'i anlamı değil de sözlük anlamı kastedilir. O zaman bakın toparlıyoruz. Dil bize şöyle geliyor dinde. Dindeki anlamı, örfteki anlamı, sözlükteki anlamı. En önce hangisi kabul edilir? Şer'i, şer şer sonra örf, ör, sonra lugaviyân. Doğru mu? Evet. Ama bir delil varsa bazen lugat şer'in önüne geçer. Mesela sefer edin diyor Allah Kur'an'da. Doğru mu? Evet. Sefer ettiğinizde namazları kısaltın. Kardeşler sefer ne demek? Tamam ama mesafesi Ben mesela sefer ederim Buradan e, şu bakkala kadar Giderim Sefer açılıp gitmek demek sözlükteki kökü O yüzden şe, Sefere şer'i bir anlam yüklenmemiştir Mesela bir görüşe göre Yüklenmediği zaman hangi anlama başvururuz? Örfi anlam Örfen sefer neresiyse Orası örftür herkes kendi beldesinde bilir Bizde İstanbul'da En ucuna git halkalaya kimse ona seferi demez ama 10 dakika daha git Ada Pazarı'na şuraya buraya mesela sefere oluruz. O yüzden İbnü i Teymih diyor ki bak şerat sefere bir anlam yüklemedin mi İkinci sıradaki örfî anlam gündeme gelir. Şeraat bir sefere, bir kelimeye şer'i anlam yüklemedi. Örf, örfte de bir anlam yüklemedi. Hangi anlam önceliklidir? Lugattaki anlam. Tamam mı? Şimdi bakın kardeşler bu olguyu da anladık değil mi? O zaman demek ki kelimeleri bulundukları örfe göre anlayacağız. Şeriatın yüklediği anlama göre. Sözlükte bakıyorsun cahil bir şey bilmemek demek. Allah da Kur'an'da onlara cahil dediğine göre bunlar hiçbir şey bilmedi. Yok. Bu batıl bir kaydedir. <gülüyor> Mesela bu öyle bir kaydedir ki fıkıhta yüzlerce meseleye dahli vardır, müdahalesi vardır bunun. Öyle bir mesele. Bir kadınla evleniyorum. Bakın şimdi kardeşler. Şeriat ülkesindeyiz. Bir kadınla evleniyorum. Ne istiyorsunuz diyorum mehir olarak. Ya ben diyor fazla bir şey istemiyorum. Sen bana böyle 5 metrekarelik bir döşek verirsin. Ben de onu kabul ediyorum. Anlaştık şahitler de var. Beş metre. Ben de böyle gariban bir köylüyüm. Böyle ufakta bir tarlam var. Geçimi oradan sağlıyorum. Ne zaman vereyim sana? O önemli değil. Bir sene sonra verirsin. Bir sene sonra geliyor kadın. Ver diyor mehirimi. Gidiyorum 5 metrekarelik bir döşek getiriyorum. Olmaz diyor. Bana tarlandan 5 metrekare vereceksin. Olur mu ya sen döşek demedin mi? Ya tamam diyor Allah Kur'an'da demedim. Yer Yeryüzüne döşek kıldık. Tamam Şimdi Allah Kur'an'da döşeye şer'i bir anlam yüklememiştir. Sadece yeryüzünü döşek kıldık demiş. Ona özel bir şer'i anlam yüklememiş. Hangi anlam geldi? Geriye kaldı. <gülüyor> Örfi anlam. Örfte kadın mehirde döşek dediği zaman hangi anlamakla gelir ilk? <gülüyor> Örfte yatak gelir. Yok ben senin tarlandan istiyorum diyemezsin. Kadın şimdi normalde mehirini vermediğim zaman boşanma hakkını talep eder. Doğru mu? Kadıya gitse kadı kimi haklı görür? Kocayı. Kocayı. Kadın şöyle diyemez. Allah Kur'an'da dedi ki yeryüzünü döşek kıldık. Ben de onun tarlasından istiyorum. Yeryüzü. Doğru mu? Yani binlerce böyle ne istiyorsun mehir olarak? On kilo et istiyorum. Ben de kabul ettim. Tam mehir zamanı geldi. Ver bakimeti. Gidiyorum balık eti getiriyorum ona. Kim haklı? Kadın. Eti, et deyip sustuğun zaman ilk anlama akla gelecek anlam hangisidir? Kırmızı et. Kırmızı et. Kırmızı. Doğru mu? Yemin ediyorum ben. Yeminin ahkamını biliyoruz. Tutmadığın zaman Kefaretleri var. Bir günde ne? Bir tanesi de ne? Üç gün oruç. Doğru mu? Şeriat ülkesindeyiz. Yemin ettiğimi kadı da biliyor. insanlar da biliyor. Neye yemin ediyorum? Öyle sinirlendi ki vallahi bugün ışık altında oturmayacağım. Sonra gitti güneş altında oturdu. Yeminimi bozdum dedi adam. Veya bir kadı geldi dedi ki sen yeminini bozun üç gün oruç tutacaksın. Emrediyorum. Olur mu niye? Ya Allah Kur'an'da demiyor mu? Biz güneşi ışık kıldık. Ha? Hangisi haklı bu sefer? Kadı mı? O adam mı? O adam haklı. Çünkü adam gidip güneşte oturdu. Doğru mu? Yani yüzlerce fıkıhta Babı var bunun. Mahkemelerde hep bunlar işlenir. Tamam mı? Mesela Mehir Yine belirliyoruz. Kadına diyorum ki ne istiyorsun? Ben diyor 2014 model bir tane Mercedes Araba getireceksin. Tamam diyorum. Ben de zenginim. Tamam diyorum. Eyvallah. başlıyorsun. Sana aşığım sırılsıklarım zaten. Kabul ediyorum. Hiç sorgusuz sualsiz. Mehir zamanı geliyor. Bir tane 2014 yeni çıkmış Uzaktan kumandalı bir araba getiriyorum ona. Hangisi saklı? bu ehli sünnetin icmasıyladır bu dilin yapısı bunda bütün ümmet ittifak etmiştir bulunduğu örfe göre ne yapar değer kalını o zaman biz bütün yapmamız gereken ilmen nedir Kur'an'da cehalet kavramını incelemektir Allah cahili kime demiş cahil olarak kimleri vasıflandırmış bunun tespit edilmesi gerekiyor öyle sözlüğe bak cahil dedi bilmem O yüzden mesela Allah ve melekleri peygambere sel eh Allahu ve meleketehu yusalluna Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de salat edin. Hadis inkarcıları geliyor ne diyor? Salat lugatta diyor desteklemek demek. Siz nereden getiriyorsunuz Allahumme salli ala Muhammed falan diye? Doğru mu? Şimdi Allah da mı o zaman namaz kılar diyeceğiz? Şey salat getir diyeceğiz peygambere. Yani Allah şöyle mi diyecek gerekçeleri o? Kim salat getiriyormuş peygambere? Allah. Başka melekleri. Başka insanlar, müminler. Biz salatı burada nasıl açıklıyoruz? Allahu salli ala Muhammed. Diyor ki siz böyle açıklayamazsınız. Açıklarsanız salat eğer Allahu salli ala Muhammed demektir derseniz o zaman burada Allah da salat eder diyor peygambere. O zaman Allah da mı diyecek Allahu salli ala Muhammed? Gerekçeleri bu. Bunların ilmen hataları anlayamadıkları yer neresi kardeşler? Bakın Allah kendisinin salatının ne olduğunu lugavi anlamı hamletmiş. Evet destek olma. Peygamberi kendi katında ne yapma, meleklerin katında ne yapma, övme olarak anlatmış. Şeriat bir anlam yüklemiş Allah'ın peygambere salatının ne olduğunu. O yüzden Bukarda bu Aliye diyor Allah'ın peygambere salatı melekleri indinde onu övmesidir. He? Allah peygamberi över mi? Över. Hep müminleri de över. Müminler onlar kimselerdir ki şöyle şöyle Allah anıldığı zaman kalpleri ürperi bak över Allah. Melekleri katında övmesidir diyor. Doğru mu? Aynı zamanda meleklerin salatına bir anlam yüklemiş. Bizim salatımızda da şeriatta bir anlam yüklemiş. O yüzden Allah, melekler ve müminler bir arada zikrediliyor diye üçünün salatı aynı anlama aynı demektir değil. O zaman biz Allah'ın salatı peygambere Allahuma salli aleyhi muhammedtir demiyoruz ki zaten. Anlayamadıkları şey ne? Nokta burası. Tamam mı kardeşler? İşte tüm bunları anlattıktan sonra bütün bu olguları, değerleri verdikten sonra şimdi gelelim bunların şüphelerine. Bakın Kur'an'ın kullanımında yani Kur'an'ın örfüne göre cahil akletmeyen, anlamayan, kör, dilsiz, sağır ve benzeri ifade benze, ve benzeri ifadeler bildikleri halde haktan yüz çevirenler için kullanılmıştır. Cahil eşittir bilip yüz çeviren amel etmeyen demektir. Şimdi örnek verelim. Geriye bize sadece ne kaldı? Gerçekten Kur'an'ın örfünde cahilin ne anlamda kullanıldığı kaldı. Doğru mu? Geliyorlar Musa Aleyhisselam'a. Ne diyorlar Yahudiler? Şey Musa Aleyhisselam Yahudilere ne diyor? Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Bunların itirazları ne? Ayet ediyor ki Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti de onlar ne dediler? Bizimle alay mı ediyorsun? Doğru mu? Musa ne dedi? Cevap olarak oldu en ekonomi minel cahilin cahil cahilin cahillerden olmaktan Allah'a sınırım şimdi alay nedir alay bilerek yapılan bir şey mi bilmeyerek yapılan bir şey mi bilirsin. Sen bir insanı alay etmek için ne olduğunu bilirsin ki onu alay edersin değil mi evet. şimdi bakın neyin mukabilinde Musa Aleyhisselam cahillerden olmaktan Allah'a sınırım dedi hangi sözün mukabilinde bizimle alay mı ediyorsun sözünün mukabilinde cahillerden olmaktan Allaha sınırım dedi Demek ki alay bir şeyi bilmek ise, ki öyledir, onun mukabili ne oluyormuş? Cehalet. Demek ki bildiğin halde harama düştüğün zaman, yanlış yaptığın zaman Kur'an'ın örfüne göre o neymiş? Cehalet. Cehalet. Şimdi bakın bir ayet söyleyeceğim. Bu ayet çok insanın aslında gariptir. Çok insanın dikkatinden kaçıyor. Bunun sebebi de aslında Kur'an'ın belagatı çok geniş ya. Biz sadece ayetleri yüzeysel olarak düşünüyoruz. Tek tek kelimelerin delalet ettiği anlamları gözden kaçırıyoruz. Bundan dolayı birçok işgal gündeme geliyor ki bu cehalet meselesi de bundan dolayı. Adam diyor hakikaten ya Allah Kur'an'da cahil dedi. E de Allah Kur'an'da kör dedi demek ki böyle mi geziyordu? Yani o kadar mı anlayamıyorsun? Demek ki bak kör bildiğin halde gördüğün halde görmemezlikten gelen demekmiş. Tamam Şimdi bakın. Allah Kuranda ne diyor kardeşler çok önemli. İnne mât töbetu alalahi lil-lazîne yâmlûn su' e bi jehâretin, tümme yâtbûn min qarîbin, fa ulaikä yâtbû Dikkat edin kardeşler. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, dikkat edin, cahillik ile bir kötülük yapıp da sonra hemen tövbe edenler içindir ki işte Allah bunların tövbesini kabul eder. Bakın Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak şudur diyor Allah. Kötülüğü bilerek yapanların tövbesidir. Allah'ın e, pardon Allah'ın kabul edeceği tek tövbe diyor. Kötülüğü cehaleti sebebiyle yapanlardır. Demek ki bilerek yapanların tövbesi kabul değil. Anladınız mı? Şimdi insanların çoğu günahı bilerek mi yapar, bilmeyerek mi yapar? Çoğu bilerek yapar. İşte zina, hırsızlık, yalan söyleme, gıybet değil mi? Hep bunların bilerek yapıyoruz. Peki Allah hangi sınıf insanın sadece tövbesini kabul ediyor bu ayete göre? Cehalet sebebiyle kötülük yapanların. Bu ayetteki problemi anladınız mı kardeşler? Bakın Allah'ın diyor kabul edeceği tövbe ancak şöyle bir tövbedir. Kötülüğü, cehaleti, bilmemezliği nedeniyle yapanların tövbesini ancak Allah kabul eder. Bu ayet Nisa 17'de. Bu ayeti okuyun. Verdim size ayeti. Allah Kur'an'da diyor ki Allah sadece bakın orada inleme ifadesi var. sadecelik. Allah sadece şu tip insanların tövbesini kabul eder. Bunlar kötülüğü bilmeyerek yapmışlardır. İşte onların tövbesini. Demek ki bilerek yapanların için tövbe kapısı kapandı. Allah bunları ne yaptı? Devak etti. Anladınız mı? Bakın bu ayet hakkında selef İcma ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Diyor ki, bildiği halde amel etmeyenler, kötülük işleyenler cahildir. İşte Allah'ın ayette kastettiği budur. Şimdi Allah Kur'an'da hangi sınıf insanların tövbesini kabul ediyormuş? Cehaletten dolayı kötülük yapan. Bu ayetin orijinal anlamı nedir biliyor musunuz? Bildiği halde kötülük yapandır. Anladınız mı? Selefin icması var bunda. Aksi takdirde bu ayet bütün yeryüzünde bilerek günah işleyenleri helak eder, tövbeleri asla kabul değil veya tövbelerin kabul olduğu ayetlerle, hadislerle çelişir. Ki Kur'an'da da çelişki yok, sayı sünnetle Kur'an'da da veya sayı sünnetle başka bir sayı sünnette de asla çelişki yoktur. Bakın i̇bn Abbas'ın en büyük talebelerinden birisi kim? İmam Mücahit. Ne diyor biliyor musunuz bu ayet hakkında? men asallah hataen veya amdan cahilun hatta yenzia ani'z zambi Allah'a hatayla veya kasıtlı isyan eden kimse onu terk edip sıyrılana kadar cahildir. Ebu Aliye diyor ki: Kullu zambin Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın ashabı şöyle dedi diyor dikkat edin ha. Ebu Ali diyor ki tabiinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı şöyle diyordu kullu bin esâbehu abdun fehu bi cehaletin kulun düştüğü her günah cehalet iledir cehalet sebebi iledir bunların hepsinin senedi sahih işte bu rivayet taberi de geçiyor bundan önceki rivayet keza taberi de geçiyor İbni Kesir de bunlara yer vermiştir senesiz şekilde taberi senediyle bunlara ne yapıyor rivayet ediyor görüyor musunuz nasıl da kardeşler Allah cehaleti zikretti Kur'an'da ama bilmenin mukabilinde şey bil, bilme anlamında hatta e, i̇bn Abbas'tan da var kardeşler ve başka e, sahabelerden de aynı bu şekilde var bu ayetteki cehaleti ne diye vasıflandırdılar bildiği halde amel etmeyenler hocam duydunuz ayeti herhalde diyebildiniz mi? o zikrettiğimiz ayet? Allah'ın tövbelerini kabul ettiği insanlar peki hı, buyur kardeş tamam, için bir şey soracağım da Mesela bir insan zina etti Allah bilerek onu, etti. Bilerek etti zina. Zinanın kötü olduğunu, kötü olduğunu haram şeydi, olduğunu daha doğrusu. Tövbe etti ama onu yapması zaten cahil olduğunu gösterir, değil mi? Aynen. Allah Allah'ın kabul ettiği şudur. Yani bilerek Allah azze ve celle ancak bilerek günah işleyenlerin tövbesini kabul eder. Zaten cehaletten dolayı asıl itibariyle mazurdur. Tamam. Sonra da hemen bakın ayetin lafızlarına dikkat edin bir işkare daha değineceğim. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak cahillik ile bir kötülük yapıp da tövbe edenler içindir ki, hey hemen tövbe edenler içindir ki Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah bunların tövbesini kabul eder. Ama bakın dikkat edin hemen peşinden tövbe ederse diyor. Bu da problem değil mi? Ben şimdi diyelim ki tövbe e, günah işledim. Beş sene sonra tövbe ettim. Hemen tövbe edenler diyor. O da bir işgal olması lazım değil mi? Yine sahabelerin de tabiinin de icmasıyla hemen demek Boğaz Can'a gelirken gelene kadar demek. İcmasıyla. Bakın size söyleyeyim. Şimdi bakın. O yüzden diyoruz ya selefin anlamı çok önemli. Alimlerin buradaki yüklediği anlam çok önemli. Biz ayete yüzeysel bakarız. Onlar bütün dinlerdeki nasları cem ederek bir araya getirerek hükmü çıkarıyorlar. Bakıyorlar Kur'an'da cehalet başka yerlerde bilme anlamında kullanılmış. Dolayısıyla buradaki cehaleti bilme anlamına hamlettin mi problem çözülüyor. Bakıyorlar hemen ifadesi var ayette hemen tövbe edenlerinki kabul olur. Ha, buradaki hemen aslında ölüme kadardır diyorlar. Onu da ayete geçen karip kelimesinin bazen çok uzak mesafeler için. Mesela Resulullah kıyamet ala, kıyametle kendi arasını yakın gösteriyor bak ne kadar geçti. Görüyor musunuz? O zaman şeriatteki anlamını yükleyeceğiz ya, yakın ne demek? Hemen kafana göre yakın 10 dakika 15 dakika sonra tövbe edecan. Lugat anlamını hamledersen bak helak olup gidersin. Anladık kardeşler? Bakın şimdi. İbn Abbas bu ayet için ne diyor? Summe yetubuna min qareeb sonra hemen tövbe ederler demek. işlediği diyor ki Arapçasında ma beynehu ve beyne en yanzura ila meleki'l-maute. Diyor ki sonra hemen tövbe ederler demek işlediği günah ile ölüm meleğini görme arasına kadardır diyor. Hemen. İstersen yaşın 150 sene yaşa. Bu da sahihtir. Bunların hepsinin senetleri sahih. Tabiri de bunu naklediyor. İbn Kesir'de de var. Dahak büyük alimlerden müfessirlerden. Bu ayet için diyor ki "Mekane dunel meuti fehuve qareeb." Ölümden önce yapılan her tövbe yakındır. Bunların hepsi sahih. bunda da İbni Ebi Hatim zikrediyor bu rivayeti. Bu da sahihtir. İkrime diyor ki bunların hepsini biliyorsunuz hiç yabancı gelmiyordur. İkrime, Mücahit bunlar hepsi selef alimleri. Sahabelerin, sahabelerden ilim alanların dizlerinin dibine oturmuş. Mücahit mesela bir rivayette üç kere İbni Abbas'ın dizinin dibinde tefsir alıyor. Diyor ki hiçbir kelime yok ki sormuş olmayayım. Bak dikkat edin hiçbir kelime. Neden? İşte o garip deney onu da soruyor deney, ve deney onu da soruyor. Biz hüseyinsel ayetten anlatıyoruz. Diyoruz ki bu ayet böyle üç hadisle ne yapıyoruz? Çok basit bir mesele hüküm verebiliyoruz. Bir fıkıh görüşte bir koskoca imama çok rahat Kur'an'a muhalefet etti diye ne yapıyoruz? İtiraz <gülüyor> edebiliyoruz. Alim öyle bakmıyor ki oradaki vav harfinin bile ne anlama geleceğini tartışmışlar. Da hakın söylediğini anlattık. Mesela ikrime diyor ki: dünya kulluha karib." Dünya hayatının tümü yakındır. Bu da taberde senedi de bunu hasendir. Öyleyse kardeşler tüm bunlardan sonra ayetin anlamları ne? Allah'ın kabul edeceği tövbe bilerek kötülük yapıp da cehaletle değil. Bilerek kötülük yapıp da çünkü cahilce zaten bilmez. Bilerek kötülük yapıp da sonra ölmeden can boğaza gelmeden önce açarak da yapıyoruz. Can boğaza gelmeden önce tövbe edenler içindir. İşte Allah ancak bunların tövbesini kabul eder. Bilerek yapacaksın ve ölümden can boğaza gelmeden önce tövbe edeceksin. İşte bunların kabul eder. Neyin etmez? Sen can boğaza geldikten sonra veya güneş batıdan doğduktan sonra bu iki şey tövbe ne? Kabul edilmez. Bu ayet bunu söylemek istiyor. Zahiren okudun mu tam bunun zıttını anlıyorsun. Anında tövbe edeceksin ve bir et işlediğin günahın ne olduğunu bilmeyeceksin. Görüyor musunuz cehaleti özür görmeyenlerin düştüğü durumu? Bütün ehli sünnetin icmasına muhalefet ediyorlar. Farkına varmadı O yüzden diyoruz cehaletin özür olduğu nedir? İcmadır. Tüm ehli sünnette ihtilaf ancak son dönemde çıkmıştır. Şazdır ihtilaf kardeşler. Dedik ya biz Allah cehaleti kimin için kullandı? Bilip de amel etmeyenler için. Bakın buna en net alametlerden biri ne biliyor musunuz? Mesela hep bu vasıfları görmeme, duymama, akletmeme aynı siyakta zikrediyor. Şimdi mesela kör dedi. Şimdi gerçekten münafıklar, müşrikler, onlar kafir sınıflar gerçekten böyle kör müydü? Böyle mi geziyorlardı yani? Bu bile işarettir. Oradaki görmeni gördüğü halde, hakkı gördüğü halde görmemezlikten gelenlere Allah kör demiştir. 100, 100 evet yüz çeviren aynen. Sağır duyduğu halde duymamazlıktan gelen. Zaten sağır olsa peygamberin şeyini duymaması zaten adam mükellef değil. Şimdi sağır dedi hadi bunu da Hamlet cahili direkt aldığın gibi bunu da al. O zaman Kur'an'ın örfünde sağır neymiş? Bilip de duyup da duymamazlıktan gelen. Bakın örfe göre nasıl anlam değişiyor. Dilsiz, summun bukmun amyun fهمنا ya dilsiz diyor. Gerçekten Mekke'li veya o münafıklarsa hakkında zikrediyor. Münafıklar dilsiz miydi hep? Hiç konu be, be be mi diyorlardı? Ne yapıyorlardı onlar yani? Akletmeyenler diyor. Diyor ki bak bunlar akletmiyorlar. Akletmeyen zaten mükellef değil. Bu kadar mı kafa basmıyor? Bu ayet akletmeyen zaten mükellef değil. Deli, deli zaten mükellef değil. Ayette akletmeyen dedi ya. Bakın mesela Münafıklar sıyakını alalım. Hacayip bir siyaktır. O yüzden hani mecazi inkar ettiğimiz zaman da bunları getiriyoruz. Mesela Allah Kur'an'da diyor ki: "Meseluhum <gülüyor> kemeselillezistavqadanaran." Bu münafıkların misali ateş yakmak isteyenlerin misaline benzer. "Felenme adat ma havluhu zhehab Allahu binurihim." Bu ateş onların etrafını aydınlattığında Allah onların nurlarını ne yaptı? Giderdi. Sonra e mesela kemeselez stafdan afarman ve Bak onları karanlıklarda bıraktı artık görmezler. Şimdi görmezler diyor, değil mi? Sonra devam ediyor diyor, summun devam ediyor ileride. Diyorlar kördürler, dilsizdirler, sağırdırlar. Artık hakka dönmezler. Sonra diyor ki onların durumu veya şuna benzer işte gökten sağanak yağ yağmur içerisinde yıldırım şimşekler var. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَزَهَبِ ve absarihim. Allah dileseydi onların gözlerini kör ederdi. Başta kör dedi sonra ne dedi? Allah dileseydi onların gözünü Kö Kör ederdi. Demek ki onları bildiğimiz bak siyak si bak. Yani ayetin önü arkası nasıl meseleyi açıyor? Bir kelimeyi çek cahil dedi. Mekke demişler tüm ümmeti cahil. Et tüm Türkiye toplumu cahildi. O zaman kafirdir. Hanımlarını cariye gör. Kanlarını mallarını helal gör. Bir kelimeyi çek. O yüzden birazdan nakiller de gelecek. İbnü't-Teymi diyor ki, i̇bnüt Teymiye bazı yerler diyor ki, haricilerin şerri Yahudi ve Hristiyanların şerrinden daha büyük olmuştur. Birçok mu? Neden? Çünkü bugün Yahudiler zaten koz olması lazım değil mi Müslümanlara saldırmak için? İşte terörist mantıklı insanları koz olarak kullanıyorlar. Şerri burada kendini gösteriyor. Bak diyor siz bizim kanımıza, ırzımıza Ahd ettiniz diyor. Bizleri kullanıyor. Çünkü diyor biz sizi de koruyoruz. Bak bunlar sizi de öldürüyorlar diyor. Ne güzel bahane bulmuşlar. Müslümanları öldürmeye zaten can atıyorlar. Ama bahane lazım değil mi? Al işte sana terörist zihniyeti bahane. O yüzden Şeyhul İslam ünlü teymiye bunları böyle vasılandırıyor. O yüzden Şeyhul İslam ünlü göre bunlar mürciyelerden de daha şeydir. Şerlidir. Şerlidir. Şimdi tüm bunları anlattıktan sonra kaç dakika oldu? Bir. 45 dakika. Bu dersi bir buçuk saat olarak düşünüyoruz ilk bölümü. Evet. Yok değil mi problem inşallah? Sorun olmaz. Hım. E, bazı nameler var mesela Şeyh Albani'nin yani bazı rivayetlerde mesela e, cehalet özür değildir mesela oradan anlatılmıştır çocukken okullarda. Yeni bu da mı? Yani? Cehalet özür değildir yani vesayetli atlılık Bazı ülkelerde mesela sahipta... ha, Suud'da. Suud'da cahalet özür değil. Onlara da geleceğiz. Bazen Suud'da cahalet daha özürdür. Bana göre Suud'da cehalet daha özür bazı yerlerde. Biraz onları anlatacağım. Şimdi biz duyuyoruz. Yani Allah razı olsun bazı işte hocalar şey insanlar hata edebilir. İşte Suud'da cahalet özür değildir. Burada özüldür. Bunların hiç birisi ehli sünnetin menheci, metodu ve sözü değildir. Hepsi batıldır. Neden Suud'da şey değil? Neden mesela Suud'da özür olmasın? E alim var. E i̇bn Teymiye Bekir'ye davet ettiği halde dönmedi yine tekfir etmedi. Suud'da İbn-i Teymiye kadar bir alim var mı? Bak hücret ikame ettiği halde tekfir etmedi. O zaman mesele Suud meselesi değil. Suud'un göbeğinde de yaşasa adam, ders halkalarında gece gündüz otursa da, bu adam cahilse, hükmü bilmiyorsa mazurdur. Eğer kendi gayretinden dolayı bu cehaletse, ki aslen Allah bilirsen onu tespit edemezsin. Hı. O zaman ondan sorumludur. Ama cehalet her yerde özürdür. Sahabelerin arasında bile olsa özürdür. Çünkü neden arkadaşlar? Bizim en büyük problemimiz ne biliyor musunuz? Sadece tekfir etmemeyi cehaletle sınırladığımız için suutta özürdür veya değildir gündeme geliyor. Bu büyük bir hata. Neden? Çünkü tek, e, cehalet yani bir insana tekfir etmemenin teken engeli cahil olması mı değil? Tevil etmesi. Adam da yaşıyordur, nasları biliyordur. Cahil değildir ama tevil ettiğinden dolayı o görüşe sahiptir. Mesele sadece cehalet değil ki. Birazdan geleceğiz. Kudam ibn-i içkiyi helal saymadı mı? Bu ehli sünnetin icmasıyla apaçık meselelerden değil miydi? Kimlerin arasında yaşadı? Sahabeler. Bütün Suud'u topla bir sahabe eder mi? <gülüyor> e, sahabelerin arasında yaşadı. Ayeti bildi, o ayeti de reddiye verdi. Yine içkiyi helal saydı. Bu ayet beni kapsamıyor dedi. İçki ayeti. Hem de bu böyle sıradan bir sahabe değil ha. Biz bir de Kudam'ı, hocam Kudam'ı İbn-i sadece zannediyoruz. Mesele o da değil. İnsanlar farkına varmıyor. Kudam'ı İbn-i bir grup sahabenin kafasını karıştırmış birlikte gidiyorlar. Hepsi Kudam'ı İbn-i peşine takılmış tıkır, tıkır gidiyorlar. İçki helal falan. Böyle davetini yapmış yani. Ve bu Bedir ehli. Resulullah'ın ölümünü de yaşıyor. Uzun yani. Böyle daha dün Müslüman olmuş değil. Ebu Bekir'in halifeliğini de yaşıyor. Ömer'in halifeliği döneminde geliyor. Ayeti de biliyor. Ayeti de biliyor. Ayete reddiye de veriyor. Hatta bazı rivayetlerde İbni Ömer öyle reddiyeler getiriyor. Bakın birazdan münakaşasını yapalım. İbni Kudam Emaz'ın şüphesine burada cevap verecek zordur. İbni Abbas'ın sözünü bilmesek. En sonunda hatta Ömer radıyallahu anh diyor. Ya, yok mu ya bununla münazare edecek şüphesini duyduktan sonra i̇bn Abbas çıkıyor tabi, Kur'an daha onlara diye veriyor. Öyle basit değil, ne suudu geç onlar o boş işler. Onu söyleyenler büyük hata hep müteahhir zihniyet, Ehli sünnette böyle bir şey sadece yok. Sadece Şeyh Albani sözlerini buldu Hayır, Şeyh Albani zaten onlara da geleceğiz. En büyük problem mutlakla muayeni karıştırmaktır. Aynı Şeyh Albani diyor ki, nice üniversitede okuyanlar var, bu senin söylediğin Medine İslam Üniversitesi'nde. Bunlar da Kur'an'ı anlamış değiller. Mutlakla mukayyet. O yüzden bugün bazı alimlerin sözlerini böyle videoyla kırpıyorlar, murpıyorlar. Şeyh Hüseyin'e soruyorlar, müşrik diyor. Ona soruyor, kafir diyorlar. Bak alimlerimiz tekfir etti. Bu büyük bir zulümdür. Bunların bütün tedlisleri birazdan gelecek. Mutlakla mukayyedi ayırmıyorlar onlar. Mesela Kur'an makluktur diyen nedir? Kafirdir. Değil mi? Doğru mu? Evet. Bütün nas. Her Kur'an makluktur diyeni kafir mi kabul etmiş ehl sünnet? Yok. Değil. Mutlak sözleri ayırt edeceğiz. Şirk işleyen müşriktir. Bu umum. Ama muayyene indirgediğinde tekfirin şartları ve engelleri lazım. İbn-i e genele dair soru soruyorlar. Şöyle yapan müşriktir diyor. Ha bak İbn-i Hüseyin tekfir etti. Şimdi aynı İbn-i Hüseyin gelecek birazdan. Tekfir yani şirkin kralını işleyene tabir sayısı Müslüman diyor. Hem de dünyada da. Bunların hepsi gelecek. Yıllardır sakladığı naslar. Şimdi ben dersin başında bir uslup vermiştim size. Bir usul söylemiştim hatırlarsanız. Ne dedim? Ben yüzeysel olarak doğaçlama bir anlatacağım. Ondan sonra... Cehalet'in özüne dair yazdığım kitaptan alıntılar yaparak direkt kitabı olarak ne yapacağım size okuyacağım. Şimdi ee, size hızlıca hazırlamış olduğum kitaptan aynı meseleyi kitabi olarak bir de dinleyin. Alimlerin sözlerinin ekstra takviyeleriyle. Ondan sonra bu dersi bitirelim biraz istirahat edelim ikinci bölüme ne yapalım geçelim sabredin. Kitabidir bu kitabı anlatın biraz okuma biraz uyku getirebilir ama siz yani... İbadetin içerisinde olduğunu hissedin inşallah. Allah Azze ve Celle bizim bu halkayı kabul ediyorsa melekler de bizi inşallah kuşatmıştır. Ee, uyku illaki gelir, yorgunluk illaki gelir. Dinlemeye çalışın bunlar önemli ifadelerdir. Şeytan şöyle de vesvese verebilir ki yani en başta bana verdiği için veriyorum. Ya sen nasıl ders halkasındasın kayıt altına alınıyor sonra dinlersin. Sonra Allah Kerim ne zaman dinledin. Ne dinliyorsun ne bir şey kalıyor öyle. İnşallah bakın şimdi. Fehmül Hücce, hüccetin anlaşılması meselesi konumuz bu. Az önce dedi ki Allah cahil dedi bunları tekfir etmedi tekfir etti diyorlardı ya. Bu aslında ne demek yani hücceti anlamadıkları halde Allah bunları ne yaptı? Tekfir etti diyorlar. Değil mi? Hücceti anlamadıkları halde Allah bunları tekfir etti. Şimdi diyoruz ki kardeşler, <gülüyor> şu bir gerçektir ki şer'i nasların doğru bir şekilde anlaşılması muayyen şahıslar hakkında hüccet ikamesi için itibara alınması gereken bir şeydir. Kişinin sorumlu tutulmaması nasıl anlamamasına bağlıdır. Yani bir meseleyle alakalı nasıl anlayamamasından dolayı kişi sorumlu tutulmaz. Bu husus şeratin bu ümmetten din konusunda zorluğun kaldırılması şeklindeki ilkesinin bir gereğidir. Allah azze ve celle buyuruyor ki din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Haç 78. Bu şekilde din tarafından meşakkatin kaldırılması Allah'ın rahmetinin, lütfunun, affının ve kullarına olan ihsanının bir eseridir. Bazıları hüccet ikamesi için delilin anlaşılmasının şart olmadığı konusunda şu ve benzeri ayetleri delil getirmişlerdir. Allah azze ve celle buyuruyor ki: Onların getirdiği ayetler. Yani bunlar anlamadı. Yoksa sen onların çoğunun gerçekten işittiğini ya da aklettiğini mi sanıyorsun? Bu onların şüpheleri. Hayır onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca da daha sapkındırlar. Allah Azze ve Celle'nin, Furkan tabi bu Furkan suresi 44. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetini ve aynı anlamdaki diğer ayetleri delil getirmişlerdir ve şöyle demişlerdir. Bu ayetler kafirlerin delilleri anlamadıklarını göstermektedir. Bununla birlikte yani delilleri anlamamalarına rağmen haklarında hüccet ikamesi yerine gelmiştir. Ancak bu hususta doğru olan şudur şimdi babı. Bu ayetler kafirlerin anlama aracı kulak uzunzu. Anlama aracı olan işitme duyusunu ve aklı yetirdiklerini öyle ki Pardon, bu reddiye babı değil. Bu onların sözünün devamı. tamam? Sözünün devamı. Diyorlar ki bu ayetler kafirlerin anlamı aracı olan işitme duyusunu ve aklı yetirdiklerini öyle ki delili ve kendilerine yönetilen hitabı anlamadıklarını göstermemektedir. Bu bizim diye Yine düzeltiyorum. Aksine Allah onlar hakkında peşinden faydalanma gelen işitme ve ak akletmeyi nefretmiştir. Allah hangi akletmeyi ve işitmeyi nefretmiştir onlardan? Bildiğimiz sesi işitme anlamındaki... İşitmeyi mi nefret etmiştir? Yoksa peşinden faydalanmayı getiren, faydalanmayı getiren bir işitmeyi. Evet siz işittiniz, aklettiniz ama bu size fayda vermedi. O anlamda bir akletmeyi. Şimdi birazdan gelecek Kur'an'da kardeşler duyma bazen bildiğimiz sesi duyma anlamına gelir. Bazen de sesi duyma ile beraber ondan faydalanma anlamında duyma anlamına gelir. O yüzden diyoruz ki aksine Allah onlar hakkında peşinden faydalanma gelen işitme ve akletmeyi nefretmiştir. Halbuki Allah onlara işitme ve akıl kabiliyetlerini ihsan etmiş ancak onlar bunları hidayeti kabulde kullanmamışlardır. İşte bu ve benzeri ayetlerden maksat budur. Şevkani kimdir? Yemenli büyük, fakihdir, alimdir, müfessiridir. Fethül Kadir adlı eseri var tefsirde böyle baskılarına göre değişir böyle kalın beş cilt altı cilt oluşan bir tefsirdir. Ve eli sünnet içinde de değer bulmuş bir tefsirdir. Şevkani Fethul Kadir'de az önce zikrettiğimiz ayet var ya neydi o ayet? İşte ee, işte yoksa sen onların çoğunun gerçekten işittiğini ya da aklettiğini mi sanıyorsun? Ayete hakkında ne diyor? Diyor ki bakın birebir Arapçasını okuyorum. Diyor ki ey mahum fil intifa bi ma yesm'unah illa kalbahaimilleti hiye meslubatu'l fehmi ve'l aqli. Onlar İşittiklerinden işitmeyi ispat etti. İstifade etme konusunda ancak aklı fehmi anlayışı olmayan hayvan gibidir. Hangi manadaymış? İşittiklerinden faydalanma istifade. Demek ki anlayışlarının olmaması istifade etmeme hususundadır. Gerçekten anlamadıklarından değildir. Sonra devamen diyor ki feleat etma fihim. Dolayısıyla da onlara ümit bağlama. Fenne faid faide-t-sem'i ve'l-akli Çünkü işitmenin ve akletmenin faydasından yoksun dırlar. Ve in kanu yesma'una ma yuqalu lehum ve yaqiluna ma yutla aleyhim ve lakinnahum lamma lam yantafi'u bi zalik kanu kel faqidi lehu. Her ne kadar kendilerine söylenenleri işitseler, ayet tabiki işitmezler diyor, değil mi? Ve kendilerine okunanları akletseler de, ayet akletmezler diyor halbuki değil mi? Akletseler de bunlardan istifade etmedikleri için sanki onlar bunlara hiç sahip değillermiş gibidir. Yani duymaya akletmeye. Görüyor musunuz? Fethül Kadir de bunu söylüyor bu ayetin tefsirinde. Yine bakın mesela kardeşler Allah Azze ve Celle aynı konuyu aynı siyah içerisinde onların bu iki durumunu bir arada zikrediyor ve onların duyuları olduğunu ancak onlardan istifade etmediklerini haber veriyor. Ve buyuruyor ki: Bakın, velakad zera'na li cehennem kesiran min el cin vel insi lehum kulubun la yafkahuna biha ve lehum la yubsiruna biha ve lehum la yesm'ununa biha ulaiheke kel en'ami bel hum adallu ulaihehumul gafilun. Diyor ki andolsun ki cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır. Bakın vardır. Onlarla kavrayamazlar. Buradaki kavrayamama bildiğimiz kavrayamama değil. Faydalanma anlamındaki kavrayamamadır kardeşler. Neden? Çünkü aynı siyakta ne diyor? Gözleri vardır görmezler. Şimdi gerçekten görmezler mi diyeceğiz? O zaman kalpleri vardır anlayamazlar neymiş? Yani faydalanma anlamında. Gözleri var o yüzden de diyor peşinden gözleri vardır görmezler. Demek ki gerçekten görmeme bildiğimiz anlamda görmeme diye bir şey söz konusu değil. O yüzden ayetin devamında diyor ki gözleri vardır onlarla görmezler. Kulakları vardır onlarla eşitmezler. Onlar işte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafil onlardır. Bir saat beş dakika ona göre ben ayarlayayım. Evet. Şimdi bakın kardeşler. İmam Taberi cehaleti özür görmeyenlerin de ittifakıyla kabul ettiği alimlerden. Doğru mu? Bakın bu ayetin tefsiri hakkında ne diyor? Diyor ki ayetteki kulubun la biha." Onların kalpleri vardır. Onlarla kavrayamazlar sözünün anlamı şudur. Allah'ın Yaratılmışlar içinden, cehennem için yarattığı bu kimselerin kalpleri vardır ancak onlarla Allah'ın ayetlerini tefekkür etmezler. Onun birliğini gösteren delilleri düşünmezler. Resullerine verdiği delillerden ibret almazlar. Dolayısıyla da Rab'lerini bildiği tevhidi öğrenemez ve onun nebilerinin nübüvvetinin hakikatini anlayamazlar. Rabbimiz onları, dikkat edin, haktan yüz çevirdikleri için. Bakın demek burada yüz çevirme var. Biliyor ve yüz çeviriyor. Yüz çevirdikleri ve Resullerin nübüvvetinin doğruluğu ile küfrün batıllığı üzerinde düşünmeyi terk ettikleri için la yefkahune biha. onlar kavrayamazlar diyerek nitelendirmiştir. Ve lehum a'yunun la yubsirune Gözleri vardır onlarla görmezler buyruğu da aynıdır diyor. Bu buyruk da aynıdır. Bunun anlamı şöyledir. Onların gözleri vardır. Ancak onlarla Allah'ın ayetlerine ve delillerine bakıp da onlar üzerinde inceden inceye düşünmezler. Dolayısıyla da Resullerinin kendilerini davet ettiği şeylerin doğruluğunu ve üzerinde bulundukları şirk ve Resulleri yalanlamalarının yanlışlığını kavrayamazlar. Allah onları gözlerini hak yolda kullanmayı terk ettikleri için onlarla görmezler şeklinde nitelendirmiştir. Yine devam ediyor haberi. Yine ve Kulakları vardır onlarla işitmezler. Buyruğu da böyledir. Yani Allah'ın kitabının ayetlerini işitip onlardan ibret almaz ve onları düşünmezler. Aksine onlardan yüz çevirir ve şöyle derler. La tesma'u li hadzal Kur'ani ve'l-gav fihi taglibun ve şöyle derler. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Demek? Anlayamasa zaten dinleyin derler. nasıl anlayamıyoruz. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okurken gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız. İmam Taberi bu sözüyle ne yapıyor? Evet. Noktayı koyuyor. O yüzden diyoruz ki kardeşler. Bu ehl-i sünnet arasında icma edilmiş hususlardan biri. Kardeş itiraz getirdi. Burada zikrettiğim her şey itiraza açık. O bapta soru sorabilirsiniz. En azından soru da sormuş olursunuz Arap'ta. Arada. Tamam. iş Şimdi kavradık ya bir değil amel etmeyenler cahildir. Peki bilmeden amel etmeyenlere hangi basit edeceğiz? Bilmeden? Evet amel eden. Eğer bu asli kafir ise gelecek o zaten. Asli kafir her zaman bizim için kafirdir. Bilmemesi ifadesi mücmel. Hiç İslam'ı duymadığı anlamında ise Fethet dönemine giriyor onun dersini işleyeceğiz. İhtiraflı bazı âlimlere göre işte Fethet imtihan olunacak. Evet. Ama bu gerçekten İslam'a müntesip cehaleti dolayısıyla bazı usları bilmiyor. Tekfirin şartları ve engelleri uygulanır mı? Kadar basit. Tamam. Şimdi İmam Taberi'nin burada zikrettiği bu manayı aynı manayı <gülüyor> Muhammed Emin rahim Rahimeullah da bu ayette olduğu gibi kafirlerin ya da münafıkların işitmedikleri, görmedikleri, akletmedikleri ve anlamadıkları şeklinde nitelendirdiği bütün ayetlerde ifade etmiştir bu anlamı. Şenqiti kim? Bekir abi duymuşsunuzdur. Büyük alemlerimizden bundan bir iki sene önce vefat etti. Diyor ki günümüzün şeyhül İslam'ı oydu diyor. Şekşankıti, allame, büyük müfessir. Evet, eee hatta kısmen Şeyh Binbaz'a da hocalık yapmıştır. Binbaz'la münazara ediyor. Tamam. çok zorlanıyor. O zaman daha tam ehli selefe müntesip değil. Çok zorlanıyor. Acayip büyük halim, Eşariliği müthiş biliyor. Acayip zorlanıyor. Onu kapatıyorlar bir odaya. Şeyh Bin Baz'ın emriyle İbn-i kitaplarının dolu olduğu. Kapatıyorlar. Oradan Selefi olarak çıkıyor. Sonra Selefi imam oluyor. İbn-i bile onun derslerinden istifade ediyor. Allah Öyle bir büyük halimdir yani Şeyh Şankiti. Hatta anlatırlar kütüphanesi. Yani böyle bundan biraz daha büyük. Her şey ezberinde ihtiyaç duymuyor yani kütüphaneye fazla. O kadar az kütüphanesi var yani. Hani hepimizin evinde olduğu kadar bir kütüphanesi vardır. <gülüyor> katımdıyken o da ayeti kerimede gelen la yefkavuna bi misal hakikî evet ve gayb siruna basar kelimesiyle yani orada basiretten Basiret. yani konuşulan evet ev ev evet. tabii basın. tabii çok aynen çünkü fıkıh normal anlamanın da kısmen bazı siyaklarda üzerindedir o yüzden siz rahat olun ha şimdi bizim dersimiz böyle sıkma değil böyle muhabbet ediyoruz burada tamam soru ben de orası da soruldu bu ekonomik o gelecek, özel bir bölümü. Şüphelerden bir tanesi de Peygamberimizin annesi babası bak direkt müşrik. en em pasif şüphelerden biri var. inşallah geleceksin. Evet. Şekşenkite rahim Oğla bu ayetler hakkında ne diyor az kaldı diyor ki summun bukmun fehum la yarjun onlar sağırdırlar, dilsizler körd ve kördürler. Bu sebeple de geri dönmezler. Bakara 18 ayetinin tefsirinde diyor ki Şankıyti. Bu ayetin zahirinden anlaşıldığına göre ki ben buradaki zahiri farklı anlıyorum. Ee, yani ama şey buna zahir demiş Onun tercih sorun değil. Bu ayetin zahirinden anlaşıldığına göre münafıklar sağırlık, dilsizlik ve körlük vasfına sahiptirler. Ancak Allah Teala başka bir yerde onların sağırlıklarının, dilsizliklerinin ve körlüklerinin kulaklarıyla, kalpleriyle ve gözleriyle istifade etmemeleri anlamında olduğunu beyan etmiştir. Nitekim o şöyle buyurmuştur. E, Arapçasını çok uzun olmasın. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Zira onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Yine Şehşankıyti diyor ki İnne cealne Veya okuyalım direkt Türkçesini Biz onların kalplerine bunu anlamamalarına engel perdeler ve kulaklarına da ağırlık koyduk Bak belli bir süre sonra Allah perde koymuş bu sefer gerçekten anlamıyorlar Şimdi anlatacak ceza olarak onlar anladılar yüz çevirdiler ceza olarak da Allah kalplerini mümledi Bak mesela en büyük delil ne? küfredenler innellezine keferu sevaun alehim en mem sen küfredenlere onları uyarsan da uyarmasan da birdir onlar iman etmezler bir ateş gelse ne diyeceksin bu ayete kafirler oradaki eliflem nedir ahd içindir yani belli şahıslar içindir oradaki cin anlamındaki bütün insanları bütün kafirleri kastetmiyor o yüzden kafirlerden iman edenler var bir ateş geldese Kur'an'da çelişki var veya Delil getirdi. Bak ben işte Allah demek ki benim kalbimi mühürledi desek ne diyeceğiz? Oradaki elif ne olduğunu anlayacaksın. Böyle normalde hemen yüzeysel meal okurup az önce örneklerini verdik. Kafirler orada belli bir sınıf kafirler. O işte kalpleri mühürlenenler, haktan yüz çevirenler var ya. Onlar belli bir süre sonra insan öyle bir hale geliyor ki artık Allah kalbini mühürlüyor. Ama bize gizlidir bu tabii. Kimin kalbi mühürlenmiş, kimin kalbi mühürlenmemiş bilemeyiz. Ama kişi küfründen, inadından, hakkı bildiği halde yüz çevirmekten dolayı öyle sınıra gelir ki bazen Allah onlara asla iman etmez diyor. Al işte Bakara suresinin başları delildir. O yüzden Şehşankıyti onu söylüyor. Bakın yine Şehşankıyti devamla diyor ki biz onların kalplerine bunu anlamalarını engel olan perdeler ve kuraklarına da ağırlık koyduk diyor ki Allah Teala bu ayeti kerimede Allah'ın ayetlerinden kendilerine öğüt verdiği vakit yüz çeviren zalimlerin kalplerine bak yüz çeviren zalimlerin kalplerine perdeler yani onların kalplerini perdeler Perdeler? Evet, perdeler. Yani onların kalplerini örten ve kendilerine öğüt verilen şeyleri idrak etmelerine engel olan örtüler koyduğunu zikretmiştir. Ayette geçen ekinnetun kelimesinin tekili çoğul bir kelimedir. Kenandır. Kenan da örtü ve perde anlamına gelmektedir. Yani örtülemiştir, perdelemiştir. Yine Allah Teala onların kulaklarına da kendilerine öğüt verilen ayetlerden onlara fayda sağlayacak şeyleri işitmelerine engel olacak bir ağırlık koyduğunu zikretmiştir. Bu manayı Allah-u Teala başka ayetlerde de açıklamıştır ki bu ayetlerin bazıları şunlardır. Bakın birkaç tane ayet verelim. Diyor ki ayetlerde Allah onların kalplerini ve kulaklarını mürlemiştir. Onların gözüne de perde çekmiştir. Bakara yedi. Casiye 23, He Şehşankit sözlerine devam ediyor. Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürledi, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Biz sen Kur'an'ı okuduğun zaman, bu da başka ayet, biz sen Kur'an'ı okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasında gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerine öğütler, e örtüler ve kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini yad ettiğinde onlar gerisin geriye dönüp kaçarlar. İsra 45-46 Muhammed 23 diyor ki işte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Zaten bütün bu siyaklar bildiğimiz anlamda anlamama olduğunu gösteriyor. Aksi takdirde bildiğimiz kör diyeceğiz. Işığı göremem anlamında. Sesi duyamama anlamında Sağlık dememiz gerekiyor. Hud 20 diyor ki çünkü onlar hakkı ne işitebiliyor ne de görebiliyorlardı. Buna benzer ayetler gerçekten çoktur diyor Şehşankıydı. Devam ediyor diyor ki burada şöyle bir soru yöneltilebilir. Onlar işitmiyorlar, görmüyorlar ve anlamıyorlar. Çünkü Allah-u Teala kalpleri üzerine anlamaya engel olan perdeler koymuş. Kulaklarına da işitmeye engel olan ağırlık vermiştir. Dolayısıyla da onlar engellidirler. Bu durumda kur, ha, evet bu durumda kurtulamayacakları ve değişim değiştiremeyecekleri bir durumdan dolayı Allah onları Allah'ın onlara azap etmesi nasıl açıklanabilir? Evet. Caba ben diyor ki cevap. Allah Teala yüce kitabındaki pek çok ayette onların kalplerine, kulaklarına ve gözlerine koyduğu mühür örtü perde ve benzeri en gibi engelleri ve benzeri engelleri sırf onların kendi tercihleriyle yöneldikleri küfre ve resulü yalanlamaya karşılık uygun bir ceza olarak koyduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla da Allah onların küfürlerini bir cezası karşılığı olarak onların kalplerini mühür ve perde ve benzeri şeylerle eee saptırmıştır. Yap, cezalarına karşılık. Bildikleri halde haktan yüz çeviriyorlar. Diyor ki bunu ifade eden ayetlerden bazıları şöyledir. Bel Allahu aleyha bi kufrihim Al, Tam aksine Allah küfürleri sebebiyle kalpleri üzerine mühür vurmuştur. Bu ayet onların bu tabi Nisa 155'te diyor ki bu ayet onların geçmişteki küfürlerinin kalplerine mühür vurulmasının asıl sebebi olduğuna dair apaçık Kur'ani bir nastır delildir. En sevdiğim ayetlerden biri Şeksaadi de tefsirinde guraba bastı bu ayeti okuyun müthiş. Saf e, süresi suresi olacak herhalde. Not almamışım buraya. Felemmâ Allahu izagallâhu kulûbuhum. Onlar yoldan sapınca Allah da onları saptırdı. Yani sende bir sapma olduğu için Allah saptırdı. Bu ayette de Allah'ın onların kalplerini saptırmasının esas nedeninin kendilerinin daha önce sapmış olmaları olduğuna dair apaçık bir delildir. Bunun e, münafıkın 3 devam ediyor. Diyor ki bunun sebebi ayette diyor ki bunun sebebi onların önce iman edip sonra inkar etmelidir. Bu da başka bir sınıf. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Başka bir ayet Bakara Onların kalplerinde hastalık vardır Allah da onların hastalığını arttırmıştır Bakara on. Yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi Bu da Enam 110 Diyor ki yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi Onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz Ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız Enam 110 Dedik değil mi? Mutaffifin 14 diyor ki hayır bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Sonra Şeyh Şankiti son olarak cümlesinde diyor ki bu ve benzeri diğer ayetler kalplerin mühürlenmesinin ve faydalı işleri anlamaktan alıkonulmasının öncesinde gerçekleşen küfre karşılık olarak Allah'ın bir cezası olduğunu ifade etmektedir. Adva-ül Beyan tefsirinde bunu söylüyor. Muasır tefsirler arasında eşi benzeri olmayan tefsirler arasında yer alır. Çok ilmi bir tefsirdir ama. Çok ilmi bir tefsirdir. Yani Türkçe kazanılması bir fayda ifade etmez. O da ayrı bir şey. Çünkü çok lügat üzerinde aşırı derecede duruyor. Arap şiirleri vesaire. O yüzden i̇bn Abbas ne diyor? Biz şimdi Kur'an'a sünnete bakanla mantığıyla baksan problem. i̇bn Abbas ne diyor? Kur'an'dan size gizli bir şey kaldığında sünnete dönün demiyor. Arap şiirine bakın diyor. Sahih. Bunların hepsi sahih senetler. O yüzden bir gün Şehşankıyti dediğim var ya. Afrika yolculuğunu anlatıyor. Kitap yazmış onda. Afrika yolculuğunu hikaye ediyor. Bir köye geçiyor. Her geçtiği köye de misafir oluyor. Tanıyorlar. Namı yayılmış. Daha o zaman Selefiliği kabullenmemiş. Belki de kabullendikten sonra ama büyük ihtimal kabullenmeden önce. Afrika yolculuğunu anlatıyor. Kitap yazmış. 400 sayfa falan yani. Sırf yolculukta geçenler vesaire. Bir kıssası var Şehşankıyti'nin. Bir köye vuruyor. Hemen oranın işte halka onu misafir ediyorlar, bir sofra falan hazırlıyorlar, birisi merak ediyor ki o merak edeni çok iyi anlıyorum. Ben de şeyhlerimden hep aynı şeyi merak ettiğim için neden sor o soruyu sorduğunu anlıyorum. Soruda şöyle soruyor, diyor ki şeyh merak ediyorum en son hangi kitabı okudun? Hani o kadar alimsiniz yani ne okuyorsunuz artık? Yani her şeyi biliyorsunuz gibi. Hani en son hangi kitabı okudun? Bir cahiliye devrinde yazılmış bir aşk şiiri var, aşkını anlatıyor sevgilisini diyor ki onu okudum diyor. Bayağı da uzun. Ya diyor sen o kadar alimsin. Bunları mı okuyorsun? Ben diyor her bunları okuduğumda Allah'ın kitabını dayanmıyorum. Neden? Bu Kur'an ne üzerine indirilmiştir Allah Kur'an'da diyor? Arapça. Arapçanın fasihini en iyi şekilde bilirsen oradaki yakının ne olduğunu anlarsın. En iyi şekilde bilirsen Sa'arın dilsinin, körünün ne olduğunu anlarsın. Oradaki anlamı bilirsen cehaletin ne olduğunu anlarsın. O yüzden İmam, e, e, İbni Abbas ne Ne diyor? Arap bir şey gizli kaldığında onu Arap şiirinde bulun Kur'an'da. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Yani. kendisinin de bu konuda bir bir suale oluyordu değil mi? Onu bir açıklayabilir misin? Şöyle, suale değil. Mesela, eee Fatirus semavati vel ard diyor ya. Allah yerin göğün fatırıdır diyor. İbn Abbas diyor ben bunu hiçbir zaman anlayamamıştım. Esra. Hiçbir zaman anlayamamıştım. Ya peygambere sor anla diyemiyoruz. Ben o kadar basit değil. Yani düşün. Ayşe kim? Peygamberin hanımı. Ali radıyallahu an damadı o kadar İbn-i Mesud, Kur'an dağırcı bunların hepsi ayette diyor ya tuhur kelimesi. Hanımlar hayız olduğu zaman bir kadın evlense. Doğru mu? Bir kadın evlense, evlenmek istese boşanılan bir kadın. Bu normal bildiğimiz e, hayızı gelmiş, e, kocasının ilişkiye girdiği bir kadınsa. Bu kadın tekrar evlenmesi için üç kur bekleyecek değil mi? Kur bir kelime demiştim. Eş anlamlı tanımlı kelimeler yok mu? Kur öyle bir kelime ki Aynı anda ikizi tamlama geliyor. Hem temizlik hem de hayız. O yüzden sahabelerin yarısı hayıza hamletmiş, yarısı E Ayşe sen peygamberin hanımıydın, sor kurtul. Yarısı da burada hayız mı şey mi? Bak, bırakmış içtihadı ümmet içtihadı ediyor. O yüzden sahabeler Resulullah ölümüyle itibaren yüzlerce görüşe birinin haram dediğine birinin helal dedi. Birinin sünnet dediğine birini vacip dedi. Birinin şu dediğine birini bu dedi. İttifaken yaygındır. Mesela Muvatta'daki sayı rivayette İbni, e, şey bunu Ayşe radiyallahu temizlik olarak hamlediyor Taberi'deki Ali radiyallahu anh hayız olarak hamlediyor İbni Mesud Ali radiyallahu yanında İbn Abbas Ayşe'nin yanında İbni Ömer Ayşe'nin yanında hepsi sahih senetlerle Allah Kur'an'dan hani Resul'e dön o zaman bak bir şey açık hani biz şu ayetleri de şu hadisleri de yanlış anlatıyoruz ya problem oradan kaynaklanıyor tuvalette nasıl temizleneceğinizi bile anlattık e şimdi sözlüğe bakıyor tuvalette nasıl temizleneceğini bile anlattım Ha, o zaman her şey anlaşıl birebir nokta noktasını anlatıldı. Hayır. Onun içerisini biz doğru doldurmadığımız için problem yaşıyoruz işte. Hadi bulalım sünnetten tek bir rivayet oradaki tuhur e, kur kelimesinin hayız mı yoksa temizlik mi olduğuna tek bir rivayet yok Resulullah'tan. O yüzden zaten sahabeler ihtilaf etmiştir. Bunun gibi onlarca şey veririm. Din şu demektir. Ben size genel olarak nasları veriyorum. O naslar içerisinde anlamak istediğiniz yeni ve eski tüm meseleleri istimbat edebilirsiniz. O anlamda ben size öyle kaideler, kurallar verdim ki istinbat edip çıkarabilirsiniz. O anlamdadır. Yoksa birebir mota mot şunun hükmü hayır. Bazen umum bir ifade vermiştir. Tüm cüzler ona dahildir. Mesela birisi geliyor diyor ki kardeşim sen nereden çıkardın biranın haram olduğunu. Resulullah döneminde bira mı vardı? Mesela veya bugün yeni çıkardıkları bir şarap. Ne deriz? Allah Kur'an'da hamur dedi. Hamur ne demek? Aklı örten demek. O zaman bütün aklı örten maddeler buna giriyor. Bak böyle kaidelerle. Anladın mı? O yüzden hani Mesele bu kadar basit değil. O yüzden dediğim gibi yani biz bunları selefin, alimlerin koymuş olduğu mantıkla anladığımızda o zaman nasların delalet ettiği anlamları en güzel şekilde <gülüyor> fıkh ederiz. Diyoruz ki, devam ediyoruz. Şurada kaç sayfamız kaldı? Şöyle gözünüzün önünde azalsın ki Değil mi hocam? Üç sayfa var elimizde. Diyoruz ki işte Şekşankı iti Allah. Bu ayetlerin kafirlerin ve münafıkların hitabı idrak edecekleri ve muradı anlayacakları işitme ve akla sahip olduklarına delalet ettiğini ifade etmiştir. Ancak onlar yüz çevirmiş ve hemen yalanlama yoluna başvurmuşlardır. Bunun cezası olarak da Allah kalplerine mühür vurmuş ve üzerine perdeler koymuştur. Dolayısıyla da artık onlar anlamazlar ve idrak etmezler. Şeyh Rahimullah'ın yer verdiği bu ayetler şu üç gerçeği ortaya koymaktadır. Bu üç gerçeğe bakın bütün şeyi özetliyor. Çok hoştur, çok kısa. kısaca. Birinci gerçek, Allah onların hakkı, vatıldan ayıracakları ve hitabı anlayacakları kulakları, gözleri ve akılları olduğunu bildirmiştir. Yani anlamıyorlar falan değil. Birinci gerçek bu. Sonra ikinci gerçek, onlar hakkı öğrendikten sonra yüz çevirmişlerdir. Merhale böyle geliyor. Üçüncü gerçekte buna karşılık olarak da Allah bazılarının kalplerini, gözlerini ne yapmışlardı? Mühürlemiştir. Diyoruz ki üçüncü gerçek buna karşılık olarak da Allah kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemek suretiyle onları cezalandırmıştır. Bu nedenle de onlar anlamaz ve idrak etmez olmuşlardır. Bu genel yani. Genel bütün müşriklere verilen Yok. Mesela bu... Mesela bazıları daha hafif. Bazı tabii ki. Da o yüzden hafif. dönenler de var. O yüzden dedi ki bir taife vardır ki Orada bir tayfa vardır ki Öyle bir hadde gelmiştir ki artık hiç anlamaz O yüzden bugün bir ateist anlayıp iman edebiliyor Tabi Ebu Tabii. Zaten oradaki Hani oradaki Eliflamda aslında bir ihtilaf da var Bir görüşe göre orada zaten kafirlikleri Önceden Allah tarafından belirlenmiş Ebu Leheb yani e, insanları uyarsan da uyarmasan da dediği var ya Oradaki insanlar Ahdiye zihinde olan insanlar Yani işte o bizim belirttiğimiz Ebu Bekir Ebu Leheb gibi Evet Tamam. Üçüncü gerçekte diyoruz ki buna karşılık olarak da Allah kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlemek suretiyle onları cezalandırmıştır. Bu nedenlerde de onlar, bu nedenle de onlar anlamaz ve idrak etmez olmuşlardır. Hatta bakın diyoruz kardeşler Allah-u Teala bütün bu manaları, bu ayet süper. Bu ayeti not alın. Herkes bir yere aklında tutsun. Kağıt kalem olan not alsın. Sonra birbirinizden alırsınız. Bu ayet aslında bütün bu söylediğim anlamı topluyor. Tek bir ayet var. Onlara biliyor diyor. Sonra yüz çeviriyor diyor sonra mürleniyor diyor. Tek bir ayete toplanmış. O yüzden diyoruz ki hatta kardeşler Allah Teala bütün bu manaları kitabının tek bir yerinde Fussilet suresinin baş tarafında bir arada ifade etmiştir. Fussilet 1.4'te kadar. Diyor ki hamim tenzilum min al-Rahim kitabun fussilet ayatuhu kur'anen Arabiyan li kavmin ya'lemun. Beşiran ve nezira fe a'rada ektheruhum fe la yesma'un. Diyor ki bakın Hamim Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu bilen bir toplum için biliyorlarmış demek. Evet. Tamam mı? Cahil değiller. Ayetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır. Bu kitap müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu yüz çevirdi. Şimdi bildiler sonra yüz çevirdi. Artık işitmezler. Şimdi de işitmezler diyor. Gördük. Üç hatırlıyorum, hatırlıyorum. O üç gerçek vardı ya. Birinci gerçek, ikinci gerçek, üçüncü gerçeği tek bir ayette ne? Topluyor. Fusilet birden dörde kadar. O yüzden diyoruz ki kardeşler görüyor musunuz Kur'an'ın müthiş belagatını? Ben size bir şey söylemek istiyorum. Biraz konunun dışında ama. Hiç e, şu nasları düşündük mü? Hani Kur'an meydan okuyor ya getirin mislini. Mesela bir sure getirin diyor değil mi? Sure dediğin zaman hangi suresini kastediyor Bakar ama inna tayinakel kefterimi. Umum. O zaman en kısa suresiyle bile, Kur'an'ın en kısa suresiyle bile meydan okuyor. Doğru mu Kur'an? Şimdi benim elimde yüzde bir, bir ihtimal de olsa, yüzde on bir ihtimal de olsa, zayıf da olsa, peygamberi yıkmaya delalet eden, kullanmaz mıyım Mekkeli müşrik olsam? Öyle kullanırım ki belki servetimi harcarım. O kadar nefret ediyorlardı değil mi? Buna rağmen hiçbiri tenezzül etmedi. o adama derler ki bak argo tabirle. Ulan ne kadar aptal adamsın. Ulan bir dene ne kaybedersin oğlum? Doğru mu? Bir dene ne kaybedersin? Salla bir şey bu Kur'an'dandır de. Bir de ölçü ne olacak? Birisi gelse bugün dese ki ben yazdım bak. Bir sayfa getirse koysa. Ölçü ne olacak? Biz Müslümanlar olarak mesela nasıl yaklaşacağız? Bizde de bu cihetten de bizde bir problem var. Nasıl yaklaşacağız? Hadi birisi ney hakem olacak bu Allah'ın kelamı olduğuna dair? Mesela dedi ki inna atayna kel kefser. Sana kefseri verdik. Fesalli rabbikevenhar. O dedi ki işte biz sana bir araba verdik. Onunla güzel gez dedi mesela. Rabbin için gez. Ölçü ne oldu? Bak bunun asla cevabını veremeyiz. Sebep nedir biliyor musunuz? Bunu bütün allame, alim ve Arap dilinin tüm derinliklerine hakim olan insanlar bunun ne olduğunu bilir. Çünkü Allah'ın belagatı o kadar müthiştir ki ne cümle kurarsan kur, allame bir alim onda bir problem bulur. Ama Kur'an baştan sona her harfinde anlam içeren mesela Fatiha suresi şey diyor ki İbnul İbn Arabi. İbnul Arabi değil o bizim bildiğimiz yoldan sapmış olan değil. İbnul Arabi var bir de elü Sünnet talimlerinden. Diyor ki bizim ashabımız malikileri kastediyor. Kuranda yanlış hatırlamıyorum 1200 tane Fatiha'dan anlam çıkardılar. Ben diyor bunları aramaya kalktım 900'üne ulaştım çünkü onlar daha büyük halim ya. Elhamdülillahi Rabbil Alem'in. Mesela bir vasıya dersim vardı isim nedir mi? Sadece Besmele üst derste anlattık. Oradaki be nedir? Isim nedir? Şu nedir? Bu nedir? Bu kadar basit değil. Bakın Kur'an'ın müthiş belagatını nasıl bütün bu anlamları topladı? Biz yüzeysel okusak bu ayet hiç bu olgu aklımıza gelir mi? Gelmez. Çünkü yüzeysel okuyoruz. İşte alimler tüm bu anlamları bize ne yapıyor? Veriyor. O yüzden bu mütahhiller biraz pişkin. Müteahhir kafirleri. Ebürleri bazı noktalarda hadlerini biliyorlardı. tenezül bile etmediler. Çünkü biliyorlar ki kendi lügatları ne kadar güçlü olursa olsun Kur'an'ın lügatı belagatı karşısında ne kadar zayıf. Hiç tenezzül bile etmediler hani bildiğiniz ya cesaret etmemişsen birisi diyor ki cesaret et din hani eee şeyin suresiyle ilgili Elfilul fil ve ma'adibal fil. Hani fil öyle değil mi hocam? Kahire suresinin bu bakın. Bakın dikkat edin bunlar hüccet olarak sunma. Yani bir şey olarak bakın medrese olarak değerlendirin. Medrese. Yani mesela diyelim ki Mekkeli müşrikler bu başlı başına bir medrese. İşte eşare ekoli deriz değil mi? Selef ekoli deriz. Bir hüccet olarak bunları aralarında bir araya getirirler ve bunu kendi dünyalarında hüccet kabul olarak sunmadılar. Kendileri ininde de bir safsata olarak sundular. Reddiye manasında değil. Bir hüccet olarak, bir ekol olarak, biz medrese olarak bunu bir araya getirdik peygamberi sunuyoruz anlamında değil. Yani tabir sayısı kendileri kendileriyle dalga geçme anlamında. Kızı güldü zaten Evet. Değil. O yüzden bu mücere şahs Yani burada bir çocuğa da getirirsin bir şey bulur çıkarır. Ama bir ekor olarak, bir millet olarak asla bunu yapamazlar. O yüzden diyorum mütahiller pişkin. Bugün çıktı Mısır'da bir, bazı Hristiyanlar yapmaya çalıştı, rezil oldular Çünkü neden? Zaten lügat zayıf olduğu için Kur'an'ın belagatını bazı noktalarda anlamıyor. Ama Arap oğlu Arap, yani dilin orijinali onda daha bozulmamış. O yüzden az önceki söylediğim aslında yarım kaldı. i̇bn Abbas diyor ki ben Fatırus semavati yeri göğü Allah fatır etmiştir onu anlamamıştım. Ta ki iki tane Bedevi Arap tartışıyorlardı. Birisi dedi ki kuyuyu ben başlattım. Başlattım kelimesini ipte de ile kullanıyor. Evre diyor ki hayır ben fatır ettim. Şimdi ipte de kelimesini biliyor başlattı fatırı bilmiyor. Tamam mı? Demek ki fatırı da başlattım demekmiş. Oradan anlıyordum diyor. Kur'an'da Allah ne dediğini. İki tane bedevliğin tartışmasından. Bu bir i̇bn Abbas. Hepsi sahih. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünün, mesela diyelim ki Bardak, tamam. Bunun, buna bir anlam daha verelim. Bardağa ne diyelim? Bir şey Kuba. daha. Ha? Kuba. Kuba. O diyor ki bu bardak benim. Ben anlıyorum ne dediğini bardak kelimesini biliyorum ya. Ebur de diyor ki bu Kuba benim. Ben daha önceden Kuba'yı tek başına bir yerde duymuşum ya bu Kuba ne? Allah Kuba Muba diyor da bu ne? Bir gün gidiyorum iki kişi tartışıyor diyor ki bu bardak benim olur mu ya bu kupa benim diye bir adam. Hemen anlıyorsun bardak olduğunu. Böyle anladım diyor işte o ayeti i̇bn Abbas. Övüldü. Yani o yüzden Arap dili bunlar bu kadar basit değil. Fıkıh usulü, tefsir usulü bak anlattım. Örfi'i lugat, hakiki lugat, şer'i lugat bunlar ne demek? İşte bu alimlerin değeri burada gündeme geliyor. Bu kadar basit değil bu meseleler. Anladın mı? O diyorlar hocam fil kelimesini, Kariya suresine, <gülüyor> Kariya'nın yerini ekleyenlere... 250'ye yakın hata tespit edilmişti. Bir kelime değişimi, elfil ve diye kurması, bir kelime değişimine 250. O yüzden diyorum ya allame Hı. adam hemen bulur. E kimse sahip çıkmadı yani. Buna elfilü melfilü ve me'edrake kimse sahip çıkmadı. <gülüyor> Bu, <gülüyor> Bu tümleç, tümleç, yani. tümleç yüklem falan Türkçe'de biliyoruz değil mi? İşte Arapça'da da var işte fail, meful böyle ifade ederler bazı şeyleri. Hı. Arab dilinin lugatları, Kuranın belagatına lugatını o kadar hastalardı ki bazen bir meselenin içinden çıkamadıkları için hastalanıyorlardı. Hatta bir rivayete göre İmam Sibe ve Yerzun'un gelmiş geçmiş en büyük lugat alimlerinden olarak kabul edilir sabelerden sonra bu lugatta bir mesele içinden hastalandığından ölüyor diye kısası vardır. Mesela bir, keli, bir kelime geçiyor hatırlamıyorum. Bir tane lugat alimi diyor ki böyle bir kelime var, böyle bir cümlede kullanılır. İmam Sibe diyor ki asla bu olamaz. Tartışıyorlar diyor. Asla bu olamaz. Bütün Arap dili kaidesine ters. O kadar alim ki asla olamaz. Adam diyor ki ona tamam pardon İbni, İmam Sibabeh diyor ki tamam bunu nasıl ispatlarız? Çıkacağız çöldeki Bedevi Araplara soracağız. Çünkü hiç bozulmamış. Hiç şehre inmemiş. Acemlerle karışmamışlar. Şimdi suda git Fasih Arapçayı süper öğren. Anlamazsın. Neden? Hep bozulmuş. Kelimeler değişmiş falan. Ama asılları hiç değişmez. Tamam diyor gideceğiz. Çöle hiç böyle şehre inmemiş. Şöyle bir kabile var. Meşhur. Onların yanına gideceğiz. Diyeceğiz bu kelime var mı yok mu? tamam bu adam da gidiyor erkenden bir saatte gideceğiz diyorlar erkenden gidiyor o, onlar da fakir Çöl, e, bedeviler çölde yaşıyorlar belli bir miktar para veriyor diyor ki İmam Sibaveh ile buraya geldiğimizde bu kelime var mı dediğinde var diyeceksiniz Allah diyor Allah, Allah, Allah. <gülüyor> neyse erkenden geri dönüyor sonra İmam Sibaveh ile birleşiyorlar İmam Sibaveh de gidiyor oraya bu kelime var mı diyorlar adamlar diyor ki var İmam Sibaveh böyle rengi değişiyor öyle bir zoruna gidiyor ben nasıl bilmem bunu peki diyor o zaman diyor bunu bana bir cümlede kullanacaksınız. Hangi cümlede kullandılarsa hepsini çürütüyor. Hiçbir cümle bulunuyor ki çürütüyor. Ama buna rağmen inat edip var diyorlar ya. Dert ediyor, dert ediyor, dert ediyor. Öyle içine atıyor ki hastalıktan ölüyor. Bu bir rivayettir kıssadır. Hatta... Bir kıssa söylerler. Aslı caizdir ama hani maksat şey babından İmam Sibeveyh melekler geliyor diyor ki "Ben Rabbuk. Rabbin kim?" diyor ki "Ben mübtedadır." diyor. "Rabbuke haberidir." diyor. Yani onu bile <gülüyor> <gülüyor> tamam onu bile eee e, e, irab ediyor. Graner kaydına vuruyor. Yani hani bazı alimlerin ilim okurken hurma yerek öldüğü gibi kim? Yani o yüzden hani kardeşler ilim o kadar yüz, geniştir ki o kadar büyüktür ki biz ilmin katında her kendimizi küçülttüğümüzde Allah bizi kendi katında büyütür. Ama tam mukabili olduğunda 3-5 hadisle tüm ümmeti nefy edersek, ümmetin icmasına mukarebet edersek, çok basit bir mesele ya bu çok açık, fatihası olmayan namazı yok o zaman ebirleri hata etmiş çok basit atabilirsek örnek bir mesele. Adam da der ki emaneti olmayanın imanı yok hadi iman yok diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? Hadiste öyle diyor. Diyemiyor. O zaman Fatiha Salih'in namazı yok der. Bak reddiyeyi verir mesela. mesela hangisi doğru? Hangisi doğru değil. Konusu değil ha. Ben burada eğer selefin arasında, ehli sünnetin arasında bir konu ihtilaflıysa, bu konu gerçekten yer bulmuşsam mutlak tercih söz konusu değildir. O yüzden ilim bu kadar geniştir. En son ne dedik? E, ayeti verdik. Diyoruz ki görüyor musunuz kardeşler Kur'an'ın müthiş belagatını Allah Azze ve Celle ilk önce onları bilen toplum olarak nitelendirmiştir. Ki İmam Şefkani de bunun için diyor ki yani onlar Kur'an'ın manalarını biliyor ve anlıyorlardı o ayet hakkında. Zira onlar Arap dilini çok iyi biliyorlardı diyor. Bu birinci gerçektir. Sonra Allah üçüncü olarak da onlar hakkında la yasmeun'a yes artık işitmezler demiştir. İşte bu da mühür ve ceza aşamasıdır ki o da üçüncü gerçektir. İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki hepsi de Kur'an'ı işitiyor ve manasını anlıyorlardı. Ancak bundan faydalanmadıkları için duymayan bir sağır konumunda gibi görüldüler. Nerede söylüyor bunu? Bakara suresinin tefsirinde söylüyor bunu. İbn-i Hüseyin Bu ayrıntılı Tavsili açıklamadan sonra şu anlaşılmış oldu ki Allah'ın kafirleri ve münafıkları işitmemek, akletmemek ve anlamamakla nitelendirmesi ve onları hayvanlara benzetmesi onların daha ilk başta Allah'ın delilini ve hitabını anlamadıkları manasına gelmemektedir. Aksine bütün bu ayetler onların kulakları, gözleri ve akılları olduğunu ve bunlarla aleyhlerinde hüccetin ikame olduğunu ancak onlar bu delilden yüz çevirince kalplerinin mühürlendiğini ve artık bunların hiçbirinden istifade edemez hale geldiklerini bildirmiştir. Bundan açıkça anlaşıldığı üzere bu ayetleri delilin anlaşılmasının şart olmadığına, aksine delilin kendisine ulaşan kimse aleyhinde onu anlamasa bile hüccetin ikamı olduğuna delil getiren bazı müteahhir geç dönem alimleri için bu ayetlerde hiçbir delil bulunmamaktadır. Aksine bu ayetler kafirlerin delil anladıklarını ve kendilerine verilen mühürlenme cezasının ancak delili anlayıp ondan yüz çevirdikleri vakit verildiğini göstermektedir. Nasların tümü bu ilkeyi ifade etme konusunda birbirini desteklemektedir ve belirli bir şahıs aleyhinde delilin ancak hitabın anlaşılmasından ve o hitaptan kastedilen şeyin idrak edilmesinden sonra olacağını ifade etmiştir. Aksi takdirde bunlar olmadan delilin sabit olması düşünülemez. Son bir tembih var. Diyoruz ki bu ayetleri delil getirenler büyük bir tenakuz içerisindeler kardeşler. Neydi o ayetler? Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır onlarla kavrayamazlar, fıkh edemezler. Gözleri vardır onlarla göremezler, kulakları vardır. Onlarla işitmezler işte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafil onlardır. Bunları getirenler büyük bir tenakuz içinde sindiriler. Neden? Neden kardeşler? Bakın en başta ne dedim? Bütün derse hangi kaydı üzerine bina edeceğiz? Dünyada bunlar müşrikti. Ahiretteki ateşine hükmetmiyoruz. Ta ki ne zaman hükmediyoruz? Hücret ikamesinden sonra. Doğru mu? Cehalete özür görmeyenler. Herkese müşrik diyoruz. Dünyada müşrik ahkamı uyguluyoruz. Arkasına namaz kılmıyoruz, kestiğini yemiyoruz, kefenlenmiyoruz. Değil mi? Ancak ne zaman ateşine hükmediyoruz? Hücret ikamesinden sonra. Bu ayetleri eğer delil getiriyorsanız Ateşlerine de hükmetmeniz lazım. Neden? Çünkü burada ateşten de bahsediyor. Anladınız şimdi? Bütün şüphelerini bu kaydı üzerine bina edeceğiz. Bunların bu şüpheleri üzerine hiç aklınızdan bunu koparmayacaksınız. Asla çıkarmayacaksınız. Dünyada müşrik ahiretteki şeyi hüccet ikamesinden sonra. Bu ayeti getiriyorsan bak ayette ne diyor? Andolsun ki biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışız. Onların kalpleri vardır görmezler anlamazlar neyse. İşte asıl gafil onlardır. Cehenneme girdiklerini söylüyor değil mi? O zaman sen bu ayetleri getirerek işte bak bunlar anlamasa da biz dünyalarını hükmedik müşrik değiliz. Hayretteki hüküm Allah'a kalmıştır diyemezsin. Çünkü bu ayette Allah'a da hükmediyor. Bizim için problem değil. Çünkü anladıkları halde yüz çevirdikleri için cehennem var onlar için. Bizim için problem değil. Ama sizin için büyük bir problem teşkil etmekte.